Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Laflayacağız dinleyicilere Tekrar merhaba Harika bir program olacak bugün Bugüne kadar konukları neredeyse biz misafir ederken Arada bir biz de misafir oluyoruz. Bugün de ulusta harika manzaralı bir yere misafir olduk. Atilla kime misafir olduk? Sevgili Kürşat Başara misafir oluyoruz bu hafta. Ee, çok keyifli bir program olacak eminiz. Hoş geldiniz <gülüyor> inşallah. Evet evet. Ee, bizim programı Kürşat ne yapıyoruz? Önce eğitimden başlıyoruz. Fakat dikkat ettim şimdi. Kürşat'ın doğumu 26 Ağustos. Benimki 16 Ağustos. Aslan burçları burada toplandı. Benim başak oluyor. Başak, başak tabii geçiyor. Tam geçiyor. 23'ünü geçiyor. 23'ü geçiyor. Ha, harika. Olsun. Sen pek aran iyi değil burçlarla. Galiba. Benim burçlarla aramayayım. <gülüyor> ben bir tek aslanı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve tanrı diyorum ki diğer burçları yaratmış aslan yalnız kalmasın diye. <gülüyor> Peki Öyle o zaman var. evet bir şöyle bir hızlıca eğitim hayatıyla girelim bakalım. Ben eğitim hayatına Ankara'da TMMK'ımız ilk başladım. Benim babam subaydı. Onun için biz çok yer gezdik. İlk, e, ama ilkokulu beş sene orada okudum. Sabit. Hiç Sabit orada, evet. Ondan sonrası çok hareketli. Sonra çünkü... biraz harekete başladık. <gülüyor> Ondan sonra Ankara'daki günlerim çok çok güzeldi. Ee, Kavaklıdere'de, Çankaya'da bir okuldur. Hemen kalmaz. Hala bu günde e, duruyor pembe küçük haliyle, eski haliyle eski, duruyor evet. ama yanında gökdelenler, büyük oteller falan filan olan bir yer. son gittiğim bir yer. Son değil, çok yıllar sonra gittiğimde Ankara'ya bir otelde kalıyorum işte Sheraton Hilton neyse. Diyorum ki ya bizim okul burada bir yerde olacak ama neredir? Bakıyorum, bakıyorum görün. Abimi aradım. dedim ya bizim okul bu Hilton'un orada değil miydi? Hani bizim dedim kaydığımız tepe değil mi burası? Evet dedi. Oğlum dedi tam önüne baksana. Dik şöyle bak küçük orası. Sıkışmış kalmış herhalde. <gülüyor> <aradım. gülüyor> Hakikaten bir baktım okul ben büyük zannediyorum. Okulun Çocuk çatısı gözüküyor. Okulan bir okula küçücük bir okulmuş. Neyse orada okuduk. Sonra e, babam e, Kıbrıs'a gitti. Bu 1974 e, savaştan hemen önce. Ondan sonra e, biz de oraya gittik. E, sene de Kıbrıs'ta. E, Lefkoşa Türk Lisesi'nde okudum. Oradan e, tekrar Ankara'ya geldim Namık Kemal Ortaokulundan. Namık Kemal Ortaokulu deneme okuluydu yani fen lisesine filan öğrenci yetiştiren sadece ortaokul çünkü. Şimdi, fakat orada orayı bitirdik. Bu sefer dediler ki siz Atatürk lisesine gideceksiniz. O zaman Atatürk lisesi Ankara'nın en ünlü lisesi. Fakat o zaman M.C. hükümetleri vardı, Milliyetçi Cephe hükümetleri vardı. Ee, Vali de böyle bir karar çıkarttırmışlar. Ee, bu okul öğrenciler iyi öğrenciler diyerekten... ...Atatürkçesi'ni almak istiyorlar ve Atatürkçesi de... ...ülkücülerin elinde olan bir yer. O zaman biliyorsun liselerde olaylar var, <gülüyor> şeyler abi. var. Ben de gittim kayıt olmaya. Tuhaf tuha tipler gördüm orada. Abiler. Evet, bıyıklı abiler. Bıyıklı abiler. abiler. Tırstım biraz. Eve geldim dedim ki ben gitmeyeceğim okula. Çok iyi. Babam da harbi okullu Allah komutan. Ne demek oğlum dedi. Sen üniversitede mi zannediyorsun kendini? <gülüyor> demek okula gitmeyeceğim. <gülüyor> gitmeyeceğim ben okula dedim. Sinirlendi falan. Sonra demiş ki ya bu çocuk böyle şey demez. Yani ben bir gideyim bakayım. Çünkü bunlar kaşılada olduğu için dışarıdan pek haberleri yok. yok. Bir gitmiş gör, inanamamış gözlerine. Bu adamlar da ne arıyor falan demiş. <gülüyor> Geldi dedi ki tamam gitmeyeceksin dedi. Fakat e, vahlin emri var. Bize bir torpil yaptılar. Ankara Kızısesine beni. Ben bunu bir duydum. Kimin yağları eridi? Nasıl sevindim? Kızısesimi tek ben mi olacağım falan ettim. Meğerse aslında e, karnı, karnı, karnı. alıyorlarmış. Biraz moralim bozuldu sonra gidince. Yani Atatürk'ün kurduğu okul çok ünlü bir okuldur Ankara Kızısesi. Neyse bir sene doğru da okudum. Ondan sonra tekrar İstanbul'a tayin olduk. Bu sefer burada Levent Sitesi Ak Merkez'in yanındaki okul şimdi Tilaler Sitesi O zaman evet. Levent Sitesi idi adı. Biliyorum Şu ben de ben de Levent Sitesi'nde Giniz... okudum. Öyle mi? Tabii. <gülüyor> o zaman hatırlarsın işte o Ak Merkez'in olduğu yerde Ş motor Şaban, şey, Şaban şey, şey, Mustafa bisiklet Mustafa vardı tabii. Bisiklet Levent Sonra falan. ehliyet sınavı falan galiba yapılırdı. Evet, oralarda biraz yani. ileride Ulus'un orada ehliyet sınavları yapılırdı. Orada da bindirirlerdi arabaya. Aynen. İşte oralarda biraz ...zaman geçirdik. Sonra ben... E, ...aslında iyi bir öğrenciydim. Hatta ortaokulda Türkiye birinciliğim var. Orta, 9-98 ortalamayla bitirdim ben okulu. Oo, çok iyi. <gülüyor> İnek bir öğrenciydim. <gülüyor> Ondan sonra... Ama bu arada anne de edebiyat öğretmeni. Anne de edebiyat öğretmeni. Annem edebiyat öğretmeni yapmamış ama. Ha. Yani dil tarihten mezun ama... ...ev hanımı olarak hayatını sürdürmüş. O edebiyat hocalığını bizim üstümüzde, sağolsun Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda yapamadığını sizde. Çok da güzel sesi vardır. Ee, komik hikaye anlatayım. Bir gün bir lisedeyim, kız arkadaşım arıyor evi. Biraz da matrak trenini. Açıyor oda şimdi. Sonra işte Kürşat'la görüşüyor. Kim diyor işte ben arkadaşıyım falan falan. Siz kimsiniz diyor anneme. Annem diyor ki ben kız arkadaşıyım diyor. <gülüyor> Çok iyi ya. <yani. gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> Ama Ses Hakkı'nın müthiş tiyatralar evet, vizesi vardır. Hatta eski Philips teypleri hatırlarsınız. Makaralı teypleri. Teypler. O teyplere şiir okurdu kaydederdi. Bize onu dinlettirirdi. Aa, çok çok Benim sonradan yani. aslında e, şiire ve hatta bence müziğe olan şeyim ondan ilgilidir. Yani. Çünkü ben yazarken de, e, belki sonra konuşuruz, e, yazının müziğini duyarım. Yani yazdığım bir cümleyi veya paragrafı sesli olarak okurum ve onun tınısını ve bir sonrakine bağlandığı zamanki tınıyı hissetmek isterim. Aynen. İşte ses Aynen. Çok, önemli. çok önemli. Şiirde zaten evet. ses çok önemli. Duruyor mu o bantlar? Duruyor abim de onlar. Onları CD'ye kaydetmek lazım. Duruyor. Bana da okuttururdu falan. Çok Zaten iyi. ne kadar böyle şey varsa işte 29 Ekim, 23 Nisan <gülüyor> bilmem ne ben çıkarım. Ya bayrak tutar ya şiir okur. <gülüyor> Klasik. Sonra. sonra. ben dedim ki ben pardon. Pardon unuttum lise sonu unuttum. Evet. Lise 2 ile lise okudum. Babam Doğu Bezda tayin oldu. Ağrı'ya. Of, of. Ağrı'dan ne tekleri. Şimdi tabii ben burada o zaman. Gayet e, ser seri bir çevrem var. Son derece mutluyum. <gülüyor> Okulu asıyoruz. Evet. Arabalı arkadaşların o zaman arabalı arkadaş lisede. Çok az. Yok, Çok evet. yok. İniyoruz bebeğe. Bebekte hiçbir şey yok. Bir bebek kahvesi var. var. Orada da zaten şimdiki gibi değil. Balıkçılar falan oturuyor. <gülüyor> tabii, tabii. Orada. Oralarda dolaşıyoruz. Bilmem ne falan. Çok keyifli hayatımız var. Kız arkadaşlarımız var falan filan. Ben birdenbire Doğu Beyazıt deyince şoka girdim. <gülüyor> Zaten nasıl yani falan. Ben de mi geleceğim falan dedi. Olsun bir bile şimdi. olsa kötü yani. İktilerden <gülüyor> sonra. Babam dedi ki senin de oraya bir gelmen lazım. <gülüyor> yani burada dağıtacağımı anladın. <gülüyor> <diyor>. Çünkü <gülüyor> abim teknik üniversitede okuduğu için o kalıyor. Eyvah. Ben tabii ona delirdim şimdi. O tabii. kalıyor. Ben niye kalamıyorum? Yok dedi sen bu ortamda siyasi olayların en yoğun olduğu dönem. Seni bu ortamda ben burada bırakmayacağım. Geleceksin sen dedi. Bayağı bir 77'ler falan 77-78 evet. Tam. cafcaflı dönüyor. Kalktık gittik biz o Ağrı Dağı'nın etekleri. Ondan sonra hayatımı değiştiren yer orasıdır esas olarak. Çünkü eğer burada kalsaydım gerçekten sonradan anladım babamın neden öyle bir şey yaptığını. Burada belki işte normal bir burjuva çocuğu olarak gayet keyifli, kolejli arkadaşlarımla falan filan kim bilir ne türü bir hayat yaşayacaktım. Fakat oraya gidince memleket gerçeğini esas orada gördüm. Ve o bir sene benim için çok değerli bir, bir senedir. Çok çok iyi dostlar edindim. Oradaki sınıf arkadaşlarımı çok hala da görüştüklerim var işlerinde. Ondan sonra müthiş yokluk içinde, müthiş imkansızlıklar içinde bile neleri başardıklarını insanların orada gördüm. Aslında o, herkesin böyle bir deneyimi olması, çok lazım, olması müthiş, lazım. Çok olması lazım. Çok önemli çok bir şey. Yani söylerim. Avrupa'daki gençler Mutlaka biliyorsunuz böyle ya bir tren yolculuğu yaparlar veya Katmandu'ya giderler. Ya? Bilmem evet. ne yaparlar yaz tatilinde harçlıklarıyla ama. Evet. Baba parasıyla, uçakla, otelde filan değil yani. En zor ya. şartlar anında giderler, en zengini bile gider. Onu o zaman anladım. Bunlar niye gidiyor oraya? Bunu aslında öğrenmesi lazım. Herkesin aslında bunu görmesi lazım yani. Çok, çok, önemli. çok önemli bir şey bu. Yoksa bu çevre içinde kısıtlı, kısıtlı kalıyorsun. Bu benim için önemli bir şey oldu. Tecrübe oldu. Sonra geldim dedim ki ben felsefe okuyacağım. Oğlum dediler e niye felsefe okuyorsun işte. Sen her şeyi kazanacak şeyin mi var? İyi bir öğrenci. İyi bir öğrencisin falan filan. Dedim ki bu... E, ben aslında edebiyat okumak istiyorum. Fakat sonra dedim ki kendi gelmiş işte, Edebiyatı niye okuyorsun sen? Edebiyat tarihçisi olmayacaksın. Sen yazar olacağım diyorsun. E yazar olmak için okula gitmeye gerek yok, yok. bence. O zaman sen dedim e esas... Temel bilimi öğren. Yani insanlık tarihini, düşünce tarihini esas öğren. Çünkü her şeyin temeli bu. Sonuç olarak. Ve İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne girdim. Bu çok, da benim için çok, iyi çok, bir benim çok önemli çok, çok bir kadar. şey. Çünkü evet. Macit Gökbel Bedi Akarsu, Ulu Mutku, Tüten Ang, Nermi Uygur, İsmail Tunalı, hocaları, yani Önay Sözer, muhteşem hocalardı yani. Zaten hoca dememden hoşlanmazlardı. Onlar bana küsret bedderdi. Ben de isimleriyle hitap ederdim. <gülüyor> Ve evlene gider gelirdim. Çok sevdikleri bir öğrenci oldum oradan. Ondan sonra, sonra mastırımı da orada yaptım. Hatta okulda kalmamı çok istediler. Fakat o şimdi, okula girdiğim sene evlendim ben. Selamın Bu baya erken. Tabii 19 yaşında. Evlenince bir işe girmem lazım. Nasıl gireyim işe falan... filan? Ee, Babam dedi ki, sen ne iş yapıyorsun? Dedim, bana davul salonu, şeyde, düğün salonunda da davul çalıyorum falan filan. Öyle dedi, davulcuya kız isteyemem ben dedi. Git kendine doyduysa, iş bul o zaman evlenecek sen dedi. Annem bu arada baba, baygınlıklar geçiriyor filan. Baba faktörü çok iyi ama, çok sağ Süper. <gülüyor> Ondan gittim. İşte oradan buradan bir şekilde bir tanıdık. Hürriyet Gazetesi'nin o zaman yayın yönetmeni, efsane, Nezih Demirkent'ti. Sonra gazeteci Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Ona gittim, bir randevu aldım. Uzatıyorsam söyleyeyim ben. Yok yok, gayet Çok iyi. Iyiymiş, Şimdi ben... gidiyoruz. Şimdi Nezih Bey böyle... E, ...Godfather filmini hatırlayalım, malumdan doyum. <gülüyor> Öyle bir adam... ...ağır abi böyle oturuyor. Tabii ben bilmiyorum ki o zaman, tanımıyorum hiçbiri bunu, adamın ne olduğunu... Meğerse o zaman yani o en güçlü... Tabii, ...medyanın evet, en gazetesinin... büyük patronu tamam, gibi tabii. bir şey. Bir akşamize gittim ben ona, işte küçücük çocuk yani, gittim. Adamcağız yorgun tabi o sırada gazete akşamüstü baskıya gitmiş böyle bir sürü kitaplar bir kitaplar dolu bir odada bir koca bir masa oturuyor arkasında ama yayılmış oturuyor filan. Ben geldim böyle elini sıkınca ben Gürşen Atmaş'a deyince kalkmak zorundan kalmıyor ama <gülüyor> zor kalktı adamcağız. Buyurun dedi böyle saçını böyle geriye doğru şey yapar eliyle sesi de böyle. ...Marlon Brand'ın şeyinde... değil bir ses. Neden gazeteci olmak istiyorsun şekerim dedi. <gülüyor> Çok iyi. <ya. gülüyor> dedim ki istemiyorum aslında. Yani. O zaman niye bana geldi şekerim dedi. Efendim ben dedim, evleniyorum da. Evleniyor musun? <gülüyor> ben ne yapayım dedi. Ya dedim babam böyle böyle söyledi. Ben bir iş buluyorum. Ben dedim hikaye filan yazarım. Bir de dedim davul çalarım. Dolayısıyla hani yapacağım bir iş, gazetecilik olabilir diye düşündüm. Ne <gülüyor> biliyorsun böyle? Bir şey. Adam hayretlendi bana baktı. Biz dedi davul pek bizi ilgilendirmez tabii dedi. Hikaye miyiz? Evet. Ama gazetede hikaye yazmıyoruz dedi. Aradan 10-15 yıl geçti işte sonra ben köşe yazardım falan filan. Bir gün yeni yüzyılda bir yazı yazdım dedim ki Nezih Bey. Siz bana demiştiniz ki biz gazetede hikaye yazmıyoruz. Halbuki dedim bu geçen 15 yılda gördüm ki gazetede hep hikaye yazılıyor. <gülüyor> Onun üzerine bana bir mektup yazdı durur hala el yazısıyla <gülüyor> çok teşekkür eden çok güzel bir mektup vardı. İşte o sayede gazeteciliğe başlayınca ama şöyle bir şey yaptı bana o zaman. dedi ki işte o gün sen dedi bilmem ne günü bir uğra dedi. Ben anladım ki olmadı bu iş. ...çıktım gittim, gittim ama tabii nezaketen gittim yine o gün. Sekreteri bana bir kağıt verdi. Bunu dedi Cumhuriyet Gazetesi'nde Doğanızlan var ona götürün dedi. Kağıdın üstünde şu yazıyor. Kürşat kardeşi bizi başlat sonra konuşuruz. Ben de gittim. Doğanızlan o zaman Cumhuriyet'in sanat editörü. Fakat aynı zamanda Gösteri Dergisi diye bir sanat edebiyat dergisini Hürriyet satın almış. Egemen Bostancı Hı -hı. vardı o zaman... Evet, Taksim'deki evet. şeyi hatırlarsınız tiyatroyu. Evet. Yanan. Evet, Yanan. Evet. O böyle küçük bir delgi çıkartıyor. Yani oranın haberlerini falan yaptı, gösteridi. Onu Sedat Simavi satın alıyor. Ya da Erol Bey. Onun da başına yine Doğan Bey geçiyor. Ben orada başladım. O zaman zaten bir ben vardım, bir Doğan Bey vardı. Bir de Faruk Şuyum vardı. Üç kişiydik. Öyle başladık. Peki o zaman şimdi iş hayatına girmeden evvel. Evet bir evet, ara evet. verelim. Hemen. Bir müzik arası verelim. Evet. Aa, bugünkü parçaları sevgili Kürşat Başar seçti. Ufak defekte de her parçanın bir hikayesini Sadece alacağız ondan. Evet. İlk parça My geliyor. Love for Sale diyeceğiz ama bir kısaca bir kelam dinleyelim. alalım size. Şimdi... ...benim müzikle ilişkim biraz değişik. Mesela çok üzgün olduğum bir sabah kalkarım... ...bu Love for koyarım... ...bütün şeyim değişir, hamam değişir. Çok ilginç bir şey ağlamak isterim. Bir şarkı koyarım, ağlarım. Çok <gülüyor> gençti. <gülüyor> o Laufey'e inanılmaz olmazserde. Çünkü orada beni saksafona başlatan John Coltrane var. Evet. John Coltrane var, Kenny Butler'lı var. O bir dev ayrı. Eee, Miles Davis tabii ki muhteşem ve Laufey aslında bir tabii kolportörün bir şey, müzikal şarkısı ama böyle bir yorum ben hayatımda daha dinlemedim. Yani bana göre jazz dahilindeki en iyi yorumdur. yorumlardan bir tanesi. Evet. Peki, gelsin o zaman, o zaman. Gelsin. Love for Sale, Miles Davis. <gülüyor> Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz keyifli güzel sohbetimizi bu akşamki konuğumuz sevgili Güçşat Başar şimdi ilk soru der zaman yaptığımız gibi eğitim dedik birazcık böyle bir ucundan iş hayatına başladık kaldığımız yerden devam edelim isterseniz olur şimdi işte gösteri dergisine girdim hem bir yandan okula gidiyorum okul beyazdı de da zaten i̇şte dergide cağal olacak. ...bir oraya gidiyorum, yani part time aslında çalışıyorum. Fakat o açığı kapatmak için hafta sonları da çalışıyorum falan. Gösteri dergisi benim için çok büyük bir önemi var... ...çünkü o zaman dergiler şöyleydi... ...şimdi yazarlar gelir, şairler, sanatçılar... ...işte yazılarını getirirler, eleştirmenler falan, neyse. Ve otururlar orada. Yani atıyorum Yaşar abi geldi, Yaşar Kemal geldi... ...biraz sonra Cemal abi gelir, Cemal Süreya gelir. Biraz sonra Behçet Bey gelir, Necati Gelir filan. Şimdi tabii 18 yaşında bir edebiyat hayranı bir çocuk için... ...hani Disneyland'a gitmiş gibi. Hani orada iş bulmuş bir genç gibi düşün yani. <gülüyor> Veya hani şu anda oyun şeyleri var herhalde. Evet, yani belki onların aynen. hayali şimdi farklı. Böyle bir ben... Çünkü yani düşünsene şimdi... ...edebiyat kitaplarında okumuşum. Sabahattin Kudret Aksal. Yani Sabahattin Kudret Aksal... ...edebiyat kitabında... Kitapta olan bir şahsiyet. Yani <gülüyor> onun gerçek olduğunu bile düşünmüyorum ben. Fakat Sabah Atatürk abi gelir. Ağzında dudaktır yak ki size. bir sigara hiç inmez. Umarız oturur ben ona bir çay ikram ederim. Sohbet ederiz. Son şiirini getirmiş. Ve bütün bu yazıları ben edit ediyorum. Düşünebiliyor musun? Yani Edip evet. Cansever'in mesela son şiiri geliyor. Kimse okumamış daha. İlk ben okuyorum. Belki eşi okumuş. Atilla Eylan ilk şiiri geliyor. Müthiş. Yani olağanüstü bir şey. Orta, evet. Ve çok çok değerli insanlar orada tanıdım bu sayede tabii. Onlar da sağ olsunlar beni bir genç yetenek olarak mı gördüler artık? Sevdiler bir şekilde. Evlerine de giderdim. Hatta çok zayıf bir çocuktum ben. Giderim mesela bir senin evine. Günis Hanım eşi. Hemen git. Çocuğum sen ne bu hali? Bir dolma ye bakayım sen önce. <gülüyor> sana Bey dedi ki... ...ya rahat bırak çocuğu... ...iki laf konuşacağız şurada edebiyat... ...ya bıraksan edebiyatta ...çocuk açlıktan ölmüş... ...i kilo komşuyuz çok ...filan böyle... Ee, Fakat bir şey söyleyeyim şey... mi Kürşat... ...yani bu böyle... ...bu saydığın isimler kimseye nasip olması Nasıl? olmadı yani... ...gerçekten öyle... Olmadı ya. ...gerçekten çok enteresan... Yani, ...yani aynı zamanda tabii mesela... ...Ataf Yılmaz, Metin Erksan... Hani ...orası sanat dergisi de olur... Evet. ...büyük ressamlar... ...Mehmet Güler Yüz... ...vesair... ...hepsiyle ben o yaşta bir anlamda arkadaştım... Tabii. ...aslında... ...en yani onlar tabii benim büyüklerimdi ama... ...sonra da bir gençler de geldi... ...yani Bedri, Baykanlar işte... ...ilk meşhur oldukları zaman ee. İsmet filan... ...hepsi o ünlü ressamlar... ...şimdi çok ünlü oldular artık onlarda ama... ...onlarla filan da tanıştım... ...işte bu böyle bir ortam içerisinde... ...bir yandan da okulu bitirdim... ...işte orada masterımı yaptım yine... ...aynı şekilde... ...bu böyle devam ettik... ...o arada... Ben ilk hikayelerimi yazmıştım aslında, bitirmiştim. Fakat bastırmaya da pek düşünmüyordum. Çünkü kış ikincisinde evinde yazdığım hikayeler o zamanın ortamında yani biraz daha o zaman sol edebiyat filan, toplumcu gerçekçilik filan daha öndeydi. Diyordum ki ya bu benim bu yazdıklarımı kimse ilgilenmez yani ne basdıracağım filan. O zaman bir arkadaşım vardı İbrahim Niyazi oldu diye. O çok ısrar etti. Dedi ki ya ben dedi çok beğendim bu hikayeleri. Bunu dedi bastıralım falan filan. İşte birkaç yayın evine götürmüş. Etmiş filan. O sırada AFA yayınları diye Atıl Ant'ın kurduğu bir yayın evi vardı. O da yeni başlamış ama güzel bir yayın evi. Çok güzel kitaplar basıyorlar. Ama hep yabancı kitap basıyorlar. Hmm. Hiç Türk yazarı basmıyorlar. Ee, çünkü Atıl demiş ki ben artık bu eski yazarları basmaktan sıkıldım yeni de yazar yok. Dolayısıyla ben Türk şeyi Türk eseri basmışım. Bu buna götürünce kitabı bu ilgileniyor bundan. Ya diyor bunu basalım biz. İlk böyle bir seri başlatalım diyor Falan. Ve işte kışığınisinde -kışı evinde bitmiş, etmiş, teslim ettik, verdik yayın evine. O adam ben askere gittim. İzmir ders geldiğim Nardere'de yaptım. Çok güzeldir orası. Güzel, güzel de biz Narlıdere'yi göremedik. Tepede eğitim yapıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Denizi bile Denizli. görmüyorduk ya. Yani. Ondan sonra. Bu şeye benziyor şimdi. Biz de proje yapıyoruz, Bodrum'a gidiyoruz. Herkes şöyle diyor. Oo, ne, ne güzel, böyle <gülüyor> derler. Zannediyorlar ki ayağımıza paletleri taktık, ...gözlüğü Değil taktık. Işte, uçağı öyle biliyoruz. Konserlere de öyle. Şimdi durmadan bir yerde milleti. Ne güzel eğleniyorsun. <gülüyor> <Ya>, Eğlenmiyoruz, orada <gülüyor> stres içindeyiz. <gülüyor> konsere <gülüyor> çıkartıyoruz. <yani. gülüyor> Neyse, işte ...askerden döndüm. Fakat kötü bir haber aldım. Ee, babamın kanser olduğunu öğrendik. İşte onun. CZ ile tedavisi bilmem ne falan o bir 8 aylık bir süreçti o. Bununla falan uğraşırken ee, nasıl oldu arası? Atıl da bu arada kitabı basacak. Benden haber bekliyor ama o zaman cep telefonu falan da yok ya. Ben de ortadan kaybolmuşum. O da bekletiyor kitabı. Hı -hı. Ama basmaya karar vermiş esasında. Kapak hanıma puanı bile yaptım falan. Sonra Beni ona götüren o arkadaşım da ben askerdeyken vefat etti. O da göremedi. Babam da çok kitap meraklısı bir insandı, edebiyat meraklısı bir insandı. Çok büyük bir kütüphanesi hala var annemin evinde durur. Onun da en büyük isteği o kitabı görmekti. O da göremedi maalesef. Evet. Ve çok tatsız bir şey oldu orada. Ki sonra atıl bana çok kızdı bu yüzden. Yani dedi bana "Bel verseydim bu. ben bir örneğini hiç hastaneye getirirdim yani." Hayı canım dedi. Ya. Maalesef evet. olmadı filan öyle bir yani o kitaba ben sevinemedim açıkçası ilk kitabımın çıkmasına. Fakat kitap çıkınca böyle bir değişik bir şey oldu. Hilmi Yavuz bir gün geliyor dergiye. Benim o zaman bir yardımcım vardı. Ona diyor ki ya bu diyor şeye Haldun Taner ödülleri başladı diyor. Hı -hı. Ondan sonra ona diyor Kürşat'ın kitabını koyalım. Diyorum bana pek onun öyle bir niyeti yok yani. Gel diyor sen onun niyetini boş ver. Yok. Sen bana diyor on tane kitap ver. Ben onu götürdüm. Bir şekilde onlar benim arkamdan bu işi çeviriyorlar. Benim ha benim yok yani şeye girdiğimden yarışmıyorum. Sonra tabii öğrendim ama söylediler. İyi peki filan dedim. Pek de umursamadım açıkçası. Nerede vermezler evet. diyorum çünkü o zaman bütün o ödülleri daha yaşlı bilinen yazarlara verirlerdi. Onun da iki sebebi var. Haklı da bir sebeptir belki. Birincisi yazarlar zaten para kazanmadığı için hani bir yardım olsun diye yapılır. İkincisi de jüri riske girmek istemez. Çünkü atıyorum bir genç yazar hmm. ne bileyim Nikaragua'dan bir yazarın kitabını da yürütüp sana Kaktırabilir. Şey nereden bilecek adam bütün dünyayı okuyacak hali ve bir şey. Tabii tabii. kendilerini de garantiye alırlar. Onun için benim hiç öyle bir ümidim falan yoktu. Sonra bir gün dergide yine çalışıyorum. Bir telefon geldi. Milliyet gazetesi yapıyor bu şeyi. yarışma. Ya. <gülüyor> Onun yanındaki dedi ki... ...Küşert be sizin dedi... ...bu kitaplarda eksik var iki tane dedi. Lütfen getirebilir misiniz dedi. Allah Allah dedim. İki tane kitabı niye getireyim ki <gülüyor> Peki dedim ya ne diyeyim şimdi ayıp olmasın. Ne gittim satın aldım. Kitap bende yok. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel insanı şey aldım. Ya. Gittim zaten hani karşı komşu yani Milliyet evet. Gazetesi de. Gittim kadınca. Neyse kitapları ben tam çıkacağım. dedi ki Bir çay içeyim bari dedi. Geldiniz buraya kadar falan dedi. Allah Allah teşekkür dedi. Peki hiç içeriye <gülüyor> Sonra bir zarf uzattı bana. Zarfı bir açtım. A a ödülü ben kazanmışım. <gülüyor> Meğer bir sürpriz yapmışlar. Halbuki bizim çocuklar iyi. biliyormuş. Ha, ben bir ha, geldim Doğan Bey falan pastalar hazırlamışlar falan filan. Sene 1989. 1989. Ve kışı gidisin evinde şöyle bir şey oldu. Çok ilginç bir şey oldu o zaman. Büyük bir olay oldu. Yani benim hiç beklediğimin çok ötesinde bir şey oldu. Çünkü Atıl bana kitabı basarken sormuştu. Dedi ki bu ne kadar satar sence dedi. Çünkü ben aynı zamanda tabi editörlük yaptığım için az çok benim de bir fikrim var hangi kitap satar ede. Vallahi dedim bu taş çatlasın 500 tane benim arkadaşlar akrabalar. İşte olur olur. E batarız sattı? o zaman dedi. Kaç sattı sonra? Batarız dedi. E basma o zaman ne yapayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> kitap. <gülüyor> Kurşandı tam dümdüz böyle yani herhalde. <gülüyor> kitap herhalde şu an daha hala basılmaya yani devam ediyor. ediyor yani herhalde 100 bin 200 bin falan olmuştur basmıştır. yani çok baskı oldu. <gülüyor> E, fakat o zaman büyük bir sansasyon oldu bu. Çünkü şundan dolayı oldu tahmin ediyorum. O zaman bir tıkanıklık vardı ve hep dediğim gibi çok yaşlı yazarların önde olduğu hmm. bir dönem vardı. Bir, defa genç, bir genç bir ne mi? Mesela TRT'de o zaman e, haberlere çıkman için yazar olarak ya tutuklanma ya ölmen gerekirdi. <gülüyor> bir gün eve geliyorlar annem evde. ...kameralar, kameralar? annem de şaşırıyor, ne oluyor falan diyor. Diyor ki, oğlunuz ödül aldı falan. Öyle mi? Annemin haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor, ne ödül, ne oluyor falan filan. Beni e, TRT haberlere çıkardılar. Beş dakika. Kıyamet koptu. koptu. Tek kanal. Evet. Ondan sonra diyor, ana haber bülteni yani. Çok önemli bir şeydi <gülüyor> bu yani gerçekten. Ondan bu çok büyük bir etki yarattı onun üzerine. Sonra çok güzel eleştiriler yazdılar. İşte Zeyas Selimoğlu, Selimileri, İleri, birçok kişi yazılar yazdılar filan. Ve büyük bir şey oldu o. Benden sonra hatta işte Mario Levi, Perihan Maden filan da aynı bizim seriden çıktılar. Yani daha genç yazarların da böylece bir yolu açıldı. Yola açıldı, yola açıldı, çünkü açıldı. Çünkü yayın evleri hani genç yazar satmaz kafasındaydı o zaman. Bu böyle olunca onlar ...bu şeye girdiler. O çok güzel bir şey oldu benim açımdan. Şahane, şahane. Sonra Tempo Dergisi, genel yayın yönetmenliği var. Tempodan önce bir parçaya gidelim. Ha gidelim, gidelim peki, gidelim. tamam. Bir soluk alalım. Mr. Neyse, P.C. mi var? Evet, aynen Mr. Evet. P.C. var, Mr. John, PC, e, John John benim e, 8 yıl e, TRT e, FM'de yaptığım caz duygusu programının... ...açılış müziğiyle. Harika. Çok çok sevdiğim bir şey. Zaten John Coltrane'in sevdiğim albümlerden biz Giant Steps'de yer alır. Ondan sonra bu şarkı da mesela bana inanılmaz keyif veren, sevinç veren bir şarkıdır. Peki Hep birlikte dinliyoruz onu. Mr. Colesan PC ya. bu arada Percy Yeat için. Ee. Evet, evet. Başçı. için. Evet. Pardon. Paul Chambers. Paul pardon. Dinliyoruz. dinleyici dinleyicilere perşembe akşamı dinleyenlere iyi geceler olsun. Cuma sabahçıları da günaydın diyelim. Kürşat Başara misafir olduk. İnanılmaz bir edebiyat denizinde herkes nasibi olmayan bir sularda zamanında yüzmüş. Şey gibi, edebiyat tarihi gibi. <gülüyor> evet. evet. Aynen öyle, evet. Fakat Modern bu edebiyat Türk tutkusu edebiyat ilkokuldan başlıyor galiba. Ya yani şimdi Ankara'da dediğim dönemde ilk okul okuyoruz. Ben biraz haylaz bir çocuktum... çünkü o zaman hep sokakta oynanırdı ya zaten. Tabii. Şimdi bizde bir güneş batmadan eve gireceksin bir... vardı, değil mi? Vardı, biz girmezdik. Yazın gece de dışarıda tabii. oynardık. Hı -hı. Çünkü herkes birbirini tanıyor, herkes birbirini kolluyor. Şimdiki gibi Mahalle böyle bir kültür, şey, yok. Yani şey yok. servisle atabist. çocuk okula gitsin ya, ya öyle bir tabii, şey yok. Yürüyerek anladım. gideriz, yürüyerek geliriz. Kar yağdığı zaman. ...çantaları koyar kayardık... ...yokuştan yani. aşağıya. <gülüyor> Öyle gelirdik. Bir Amerikalı... ...arkadaşlarımız vardı, onların kızağı vardı... ...çok güzel <gülüyor> kızakları hatırlarsınız... ...o evet. ahşap Gerçekten. kızakları. Onu bir bulursak onu o zaman... ...çok mutlu olur. Lüks, mevki. Lüks mevki olurdu <gülüyor> Ondan sonra... ...bir gün böyle... ...bir şeye taşınmıştık biz. Kurtuluşta... ...bir eve taşınmıştık. 12 katlı... ...4 tane bloktu o. O zamana göre göktele. <gülüyor> Biz de sekizinci katta oturuyoruz filan. Ondan sonra orada tabi çok çocuk var. O kadar büyük, büyük bir site <gülüyor> olduğu için. Her gün sokakta oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz falan. Her türlü şey yapıyoruz. Şimdi hep böyle ben eve gelirim annem şey hazırdır, nedir o ilk yardım çantası. Çünkü ya, ya diz, yarabbi, patlamıştır, yani ya diz patlamıştır ya diz ya kafa patlamıştır bir şeydir. Hiç ağlama der. Madem kendin yaptın, hemen tentür diyor falan böyle idare ediyoruz. Bir sürü hatlar ettik, neyse onları idare ettik. Fakat bir gün ya ne yapalım ne yapma? Sıkıldım bir gün böyle. Dedim ki çıkalım on ikinci kata. On ikinci katta bir düz çatı böyle, işte bir, bir metre herhalde boyunda bir ...bant... Karapet var. Var. Şeydi Çakıl döşeli bir teras. Ondan sonra o. ...bantın da genişliği işte elli santim filan herhalde. Şimdi çıktık orada bir şey yok. Anahtarı da bir bizim <gülüyor> e, apartman görevlisinin oğlundan arakladık. <gülüyor> o da bizle beraber. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> ne yapalım? Dedim ki şu bantın üstünde yürüyebilir miyiz? On <gülüyor> ikinci kat. Eyvah eyvah. Şimdi ben yürüdüm. Bir şey yok. Dedim buradan sarkarak yürüyebilir miyiz? Yusuf, içim yani, bir metre aşağıda da böyle küçücük bir bant var. Ayağımı oraya dayıyorum şeye tutunurken o elli santr. <gülüyor> betona tutunurken. Ben orada yürürken... ...on ikinci katta bir arkadaşımızın annesi de çamaşır asmaya çıkmış balkona. Kadın beni bir gördü. Kadın öyle bir çığlık Seryan attı ki fiyat. kadının yüzünden ölüyordum ben yani zaten. <gülüyor> Hemen beni neyse çıkardılar. Biz koşa koşa on iki katı indik. Fakat tabii... Anneme direkt gelmiş kadın. Ben eve bir geldim. Herkes annem ağlıyor. Komşular ağlıyor falan filan. Annem dedi ki, oğlum artık yetti dedi ya. Böyle bir şey olamaz yani. Hep mikrobun başı gibi bir olay olur. Ne oldu? Kesin <gülüyor> kürşat. kürşattan çıktı. Şimdi ben de korktum tabii. Yani yaptığımın saçmalığının farkında değilim o ana kadar. Dedi ki bundan sonra şimdi dedi bu sefer dedi bitti babana havale. <gülüyor> Babam da... <gülüyor> Subay, otorite tabii bir insan ama bize karşı ve sosyal hayatımda son derece yumuşak, son derece kibar bir insan. E o kadar kitaptan başka bir şey Hiç bana hayatında <gülüyor> bir ne bağırmıştır, ne bir şey yapmıştır Ben de babam bana ne yapar şimdi düşünüyorum. Ama çekinirdi tabii. Bir mesafe var. Anne, hep O zaman babalar görmezden gelir ya, evet. hep anne arada. Anne, koruyucu. Çünkü yüz göz olmuyor böyle <gülüyor> evet. de. Seninle. Aynen, aynen, Geldi. Oğlum dedi, ben dedi seni akıllı bir çocuk zannediyordum dedi. Sonra. Ama de değilmişsin. Onun için dedi... ...bu yaptığının dedi ne olduğunu tam anladın mı dedi... ...yani eğer sana bir şey olsaydı... ...annen, ben, biz ne hale gelirdik... ...bunu dedi idrak ediyor musun şu anda dedi... ...evet dedim. Onu pek idrak etmiyorsun, edeceksin şimdi dedi. Bu yaz hiçbir şekilde dışarı çıkmayacaksın dedi. Oy oy <gülüyor> oy. Dördüncü <oy, oy. gülüyor> sınıf Ankara... 40 derece. Ay, Evde klima falan yok. Tabii. Radyo... Var bir tane. <gülüyor> Televizyon zaten akşamları sadece o zaman var. O da birkaç saat. İstiklal marşıyla yatıyoruz. <gülüyor> Bayrak ee, çekilmeden yatılmaz. Bilgisayar <gülüyor> tabi onlar hiçbir şey tabii yok. ki yok. Ben evde kaldım. Arkadaş gelmesi de yasak. Dışarı şey çıkmam var. da yasak. <gülüyor> ne yapayım? Balkona bir... Masa attı. Kulübe yap. Kulübe <gülüyor> karton şeyler vardı taşınacağız yine ya hep evet. taşınıyoruz ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hazır koliler <gülüyor> var şey düz <gülüyor> düzleştirdik onlardan kendime böyle bir kulübe yaptım şimdi onu hatırlayamıyorum neden yaptığımı yani sıcaktan dolayı mı yaptım yoksa hani siz beni hapsettiniz ben kendime ev yapıyorum gibi bir isyanlama yok bir hatırlayamıyorum şu anda <gülüyor> neyse böyle bir şey yaptım Şimdi onun içine giriyorum tabii daha loş oluyor o zaman çünkü güneş vuruyor zaten evin içi zaten cehennem <gülüyor> Baktım babamın kitapları için. O zaman çok kitap okumuyordum daha. Dördüncü sınıftayım. Bakıyorum böyle kitaplara. ismine göre tabii. Baktım. O zamanki çocukların hepsinde olan bir şey var ya. Astronot olmak, işte Ay'a gitmek falan filan. Çünkü ilk Ay'a gitmeyi de o Ankara'daki evde seyretmiştim. 69'udaki olay. Ondan sonra... Baktım Jules kitapları var. işte, Ayay Ay, Yolculuk, bilmem ne, Denizler Altında Yedim evet, falan Ben Bakayım dedim şunları bir okuyayım. Fakat o arada o aşağıda çocuklarla oynarken niye onu da bilmiyorum. Bir fikrim yok. Bir karakter yaratmıştım ben şebek diye. Hatta hmm. şimdi onun kitabı çıkacak. <gülüyor> bir çocuk <gülüyor> kitabı çıkacak şimdi yeni, yeni hazırlanıyor şimdi. ...bu hikayeyi anlatıyor bu kitap. Ee, o şebeğin maceralarını anlatıyorum çocuklara. Çizgi film. Şebek işte oraya gidiyor, buraya gidiyor, Çin'e gidiyor, Rusya'ya gidiyor <gülüyor> falan böyle abuk sabuk yani. Çocuklar bir oturuyorlar. Dinliyorlar. Dinliyorlar. Hmm. Bu öyle bir efsane oldu ki dışarıdan mahallelerden de gelmeye başladılar. Durmadan bana diyor ki şebeği anlar, şey, Ya her gün Çok ne iyi. uyduracağım? Durmadan uyduruyorum ben. Şebek şuraya gitti. Şebek buraya gitti. İşte babam ajans dinliyor o zaman ya. Ajans. Evet, yani. ajans. Şimdi ajansta mesela işte diyorlar ki mesela Çin kapalı kutu. Falan. Böyle laf var. Yani. <gülüyor> Hemen ben Çin'i de sokuyorum işin içine. Rusya'da bilmem ne oldu. Onu da sokuyorum <gülüyor> falan. Böyle güncel politika da var. Şey, Şebeği şey, şey, şey. hayatında. Ondan Bakın, sonra fakat şimdi <gülüyor> dikkatimi çekti. Bu mesela şebek daha sonra geleceklerin hepsinin altyapısı. Altyapısı. inanılmaz. Aynen. Çünkü bir kitabımda var aslında o hangisini hatırlamıyorum. Orada söylüyorum onu zaten. Şimdi zaten bir çocuk neden kitap yazsın? Mutlaka kendini ya yalnız hissediyordur. İfade şekli. Ya bir şekilde farklı bir şey ifade etmek istiyordur. Ya bu dünyada memnun değildir başka bir dünya kurmaya çalışıyordur. yani. Yoksa çünkü herkes gezip eğlenirken sen niye deli gibi beş saat evde oturup bir şey yazasın? ...veyahut cezalısındır işte. İşte, cezalısın. Ondan sonra... ...hani nasıl hapiste yazarlar ya... <gülüyor> Aynen. ...ondan sonra... E, ...bu Jules okuyunca... ...tabii adam hakkında hiçbir fikrim yok. Dedim ki... ...bu yazdığına göre demek ki ben de yazabilirim. Bu benim anlattığım gibi bir şey anlatıyor zaten. <gülüyor> Bana çok enteresan gelmedi. <gülüyor> Jülven duymasın bunu da. Sonra aradı bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz Jülven'le arkadaş olduk yani. Ve tabii o... Balkon'da ilk romanı yazmaya başladım. Bayağı da yazdım. Yani yüz sayfa falan yazmışım. Bir işte bizim arkadaşlar. şebekte var. ...biz bir e, şeye gidiyor, tatile gidiyoruz... ...ailelerle beraber, bir gemi seyahatine gidiliyor... ...gemi batıyor... ...sadece aileler ölüyor, biz kurtuluyoruz... <gülüyor> ...senaryo çok iyi... Bu da ceza, cezan intikamı... ...cezan intikamı, <gülüyor> tam yani... ...ve ıssızlarda da bir hayat kuruyoruz kendimize... ...hikaye bu... ...Fehmet babam, e, ben orada... ...kağıt isteyip ondan... ...yani kitap okumaya başlayıp sonra da ondan kağıt isteyip... ...onun müsvedde kağıtları vardı... Saman kağıtları, yani. <gülüyor> <Getirmiş>. <gülüyor> tekstil kağıtları, arkası dolu. <gülüyor> Onları getirip de ben öyle bir şey yapınca onun çok hoşuna gitti bu durum. Tabii bizim ceza kalktı. <gülüyor> ceza kalktı ama şöyle bir şey oldu. Şimdi o ceza kalkmadan evvel bir şey daha var orada. O radyoyu dinliyorum ya ben bütün gün. O hani kısa dalga böyle küçücük o düğmeyi çevirirsin bir ülke geçer. <gülüyor> evet, evet, bir şehir <gülüyor> geçer, bir dil geçer. <gülüyor> Onları dinlemeye başladım. Bu sefer Macar radyosunda dinliyorum, Rus radyosunda dinliyorum, işte Amerika'nın sesi de dinliyorum, Türkü'de dinliyorum. Her şeyi dinlemeye başladım. Ve hiç duymadım müzik. Çünkü bizim evde bir klasik Türk müziği dinlenirdi. İşte müzeeyen senarlar, zeki mürenler, bilmem ne Bir de babam şey severdi. Frank Sinatra, Nat King Cole. ...işte o zamanın müzikalleri. West side story ile yani o plaklar hep alınırdı. Müzik dolabı vardı biliyorsun. Tabii tabii. Sonra, o dolap hatta çocuklar değmez falan böyle. Tabii Biz elleme elleme bozulur. <gülüyor> vardı. <gülüyor> sonra tabii orada onu dinlemeye başladıkça fark etmeye başladım ne sevdiğimi. O çünkü bazı saatlerde bazı noktada Aynı şey. müzik çalıyor ee. onu tabi hissetmeye mesela O cezanın bana iki tane şeyi oldu. İşte birisi yazı, birisi müzik ve benim hayatımın bütün ana iki çizgisini bu oluşturdu. Babaya selam olsun, selam olsun. Onun için, olsun. Aynen, onun için evet. hep derim ki, ve hep öyle dedim kendi kendime. Başıma bir şey geldiği zaman hep derim ki, bu geldi, bundan da bir şey çıkar. Evet. Belki daha da iyi bir şey Kalın, olur. Yani. Bunu derim. Ve şimdi bu hikaye anlatırken de söylüyorum. O kitapta da şimdi çıkacak olan kitapta yazıyor. O küçük kulübe bütün hayatım boyunca benle geldi. İçimde bir yerde geldi. Ve ben ne zaman bir şeye canım sıkılsa o kulübenin içine tekrar girdim. Çünkü orada bu kitapları yazanlar, içindeki kahramanlar, onların hepsi benim arkadaşım. Ve onlar sana ne ihanet ederler? Ne seni yara yolda bırakırlar? Ne, ne seni satarlar? Ne satarlar, satarlar ne değişirler? Evet. Onlar hep aynı şeyde Çizkide kalırlar. Devam, evet. Ve o zaman bütün dünyadan, bütün tarihten, geçmişten ve gelecekten binlerce dostum olduğunu fark ettim. Ve kitap ve müzik beni bütün hayatım boyunca kurtarmıştır her şeyden. Yani en sıkıntılı zamanlarımda da, en bunalım zamanlarımda da bu ikisi beni kurtarmıştır. Evet. çok güzel. Sonunda gençlere söyleyeceklerimiz olacak ama gençler buraya da kulağa. İşte aynen. bunu söyledik, aynen. söyleyelim aynen, bunu. aynen. Bunu aradaki dersleri evet. de evet alsın gençler. Peki bir parçaya gidelim o zaman. Evet. Michael Brecker'dan gelecek. Marvin Very Own Love. Evet. Michael Brecker'la e, New York'ta tanıştım. John Coltrane'den sonra zaten post Coltrane ekolündendir. Ecolin, evet. ...ama yani teknik olarak çok üstündür yani gerçekten olağanüstü bir müzisyendir. Bayılırım. Bir e, yılbaşı günü New York'a gitmiştim. E, bir kız arkadaşımdan bir otelde kalıyoruz. E, baktım Village dergisini aldım. Village Village. Baktım Michael Brecker, Bobby Hutcherson, McCoy Tyner... Vay vay vay vay ...böyle bir ekip çıkıyor. E, şeyde, Iridium'da. Dedim ya buna mümkün değil ama hani bir Belim. sorayım bakayım. Gittim konsülyece dedim ki böyle böyle buna dedim gidebilir Yılbaşı gecesi. <gülüyor> ya da bir gün öncesi. öncesi. Evet. Hemen dedi sorayım sor dedi. Size dedi ben haber vereceğim dedi. Bir beş on dakika sonra telefon geldi dedi ki tamam. E, gidiyorsunuz. Nasıl dedim ayarlanıyor? Evet. E, peki dedim ben nasıl yani masa falan filan. Orada öyle masa yok dedi. First come first sit. Evet. Önce gideceksiniz. Ben tabi sanat altıda gittim dikildim. Benden başka kimse yok. Buz gibi hava alıyor. <gülüyor> Biz böyle duruyoruz titriye titriye. İki saat bekledik. Açmıyorlardı kapıları. Ondan sonra girdik hakikaten. Hem McCoy'la hem Michael Brecker'la tanıştı. Boba Erçis'inle tanıştı. Boba Erçis'in o zaman çok yaşlıydı zaten ama... ...muhteşem bir konser Olacak bir şey değil yani. Ve, yani Ve en önden seyrettik. En önden. Şan. En önden seyrettik. Yani McCoy şurada çalıyordu olmaz. <gülüyor> Peki, o zaman dinliyoruz. Michael Brecker. Michael, Michael One much. and only love diyoruz. <gülüyor> Thank mm -hmm. you. sevgili laflayacağız dinleyicileri kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel sohbetimizde tabi biz aralı <gülüyor> arada daha da, <gülüyor> o, hoş keyifli sohbetler bir yapıyoruz dahaki bir dahaki bölümü evet Kürşat <gülüyor> Başar 2'ye onları saklıyoruz ee, şimdi bir, bir es verdik böyle bir edebiyat sevdası edebiyat aşkı nereden geliyor onu dinledik ee, şimdi kaldığımız yerden birazcık Tempo dergisinden itibaren tekrar tamam. alalım Şimdi biz önce e, bu Gösteri Dergisi macerasından sonra ben e, Güneş Gazetesi'ne geçtim. Güneş gazetesi sanat editörlüğünü yaptım e, iki sene. Sonra oradan ayrıldıktan sonra e, bir aktüel dergisi e, çıkıyordu, daha çıkmamıştı daha doğrusu. Ercan Arıklı, Allah rahmet eylesin ve Mehmet Yılmaz beni davet ettiler. Dediler ki böyle böyle bir dergi çıkacak, daha ismi de belli değil bizimle olur musun? Ercan Bey daha Nokta Dergisi'ni çıkaran, çok ünlü bir Tabii. isim zaten. Mehmet Yılmaz'ı da bir şekilde tanıyordum. Ondan sonra tamam dedim, ne olarak istiyorsunuz beni? Sanat Edatörü olarak, sanat bölümünün başına ama bir de aynı zamanda da yayın kurulu üyesi olarak dediler. Peki dedim, geçtim. Biz Aktüel Dergisi'ni çıkardık. Aktüel Dergisi o zaman çok büyük bir sensasyon yaptı. Çok yüksek rakamlarda satış yapıyordu filan. İşte iki sene sonra oradan... E Devam ederken rakibimiz de bizim Tempo dergisi. o da Hürriyet grubundan. Fakat biz mesela 60 bin e, falan satıyorduk şey aktüeli. Aktüel. E, tempo 5 binlere düşmüştü. Bu vaziyetteydi. E, Erol Bey ve Sedat Sima abi bizi davet ettiler. Mehmet Yılmaz'la beni. Ondan sonra dediler ki Gel, burada gelip bu de, grubu dergi kurucunu orada el ele var. Başka dergiler de vardı. Blue Jean vardı o zaman evet, mesela de. hatırlarsınız. Economist vardı falan. Onun, çok iyi bir şeydi o da dergiydi. İşte burayı bir, gelip toplar mısınız falan. Şimdi bizim de orada başka bir problemlerimiz olmuştu herhalde. Şimdi tam hatırlamıyorum ama. Mehmet Bey de bana dedi ki ben genel müdür olarak gidiyorum. Sen de gelir misin ben de? Ne olarak geleceğim dedim. İşte yine sanat, manat falan filan dedi. Yok dedim ben sanat kültürü olarak gelmeyeceğim. Ne olarak geleceksin? Bütün dedim dergilerin başına geleceğim editörler. Gerçekten mi Evet <gülüyor> mi? Niye dedim böyle bir şey istiyorsun? <gülüyor> Hakikaten saçmaya. Çünkü ben normal haberci değilim. Dedim ki çünkü ben şunu gördüm. Ee, bu yetkilere sahip olmadığın zaman bir grupta bir şey beceremiyorsun. Yani editör olmanın bir ifadesi yok. yok. Seninle dedim aynı imza yetkilerine sahip olacağım. Reklamada ben karışacağım. ...personede ben, her şeye ben karışacağım. Bu şekilde anca gelirim. Tamam dedi. Oh ne âlâ dedi, ben çok işten kurtuldum Girdik, hakikaten o da iki, iki buçuk yıl... ...zannediyorum. Çok ciddi bir yayıncılık yaptık. Yani o dergin mesela... ...Türkiye'de en çok satan dergi olmuştur Tempo. Yani 80 binlere bile vurduğumuz Vurdu. oldu. Ya yani bir daha öyle bir rekor kırılmamıştır gerçi. Yani çok genç arkadaşları da toplamıştım ve hakikaten onlar çok çok iyi gazetecilik yaptılar o zaman. Sonra hiç gözümüzü budaktan sakınmadık. Çok acayip haberler yap. Şimdi geri dönüp bakıyorum. Şu anda yapar mıyım? Katya yapmam. Yani ne mafyası kalmış ne tarikatı kalmış ne polis. Herkese bulaşmışız. Öyle bir şey, Allah bizi korumuş diyorum. Hakikaten öyle yani. O vaziyette ve hakikaten onun da karşılığını gördü herkes. Çok büyük bir ilgi oldu dergilerine. Sonra işte ondan sonra ne yaptım? Sonra artık köşe yazarlığına devam ettim. Yani artık o yöneticilik şeyinden çıktım. Çünkü yöneticilik şöyle bir zorluk benim açımdan. Ben biraz yufka yürekli birisiyim. Şimdi yönetici olmak aynı zamanda acımasız kararlar vermek gerektiriyor bazen. Yani mesela işte patron bir şekilde kriz oluyor bilmem ne olur. Adamın da suçu değil belki evet, yani. Birdenbire diyor ki 40 kişi işten çıkar. Eyvah. Ben nasıl çıkaracağım bu çocuklar benim için gitmişler gece yarıları terör bölgesinde Kesinlikle. haber getirmişler. Mafya ile başları belaya girmiş, dayak yemişler bilmem ne yapmışlar. Şimdi nasıl bunun ailesine çoluğu var çocuğu var. Baktım ki yok. Ben bunu böyle yapamayacağım. Şimdi patronları çok ikna ettim. Gerçekten çok ikna ettim. Sağ olsunlar. Hepsine de buradan e, iyilikle anmak isterim. Hiç birisi benim bir dediğimi kırmamıştır yani ve hiçbir zaman da bana karışmamışlardır. Yani şunu şey yapıyorum. Ya bu çok ciddi bir haber Kürşet. Emin misin? <gülüyor> Dediğini bilirim yani patronun. Evet eminim. O zaman ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> ben hani sen, sen ne yapıyorsan yap. Orada demiştir yani. Bu Vardı böyle patronlarımız sağ olsunlar. Çünkü siz eğer yaptığınız işte dürüstseniz. inanıyorsanız, Siz yani. inandırıcıysanız o patron da ona inanır. Bilmiyorum. Çünkü zaten karşılığını da alıyorduk. Yani sen doğru haberi yaptığın Hı -hı. zaman o zaman insanlar gidip o dergayı alıp Bak, okurlar. Kur. Böyle işte ona yalakalık yapıyor. Buna yancılık yapıyor. Ona bilmem yani, ne yapayım yani, abi bunu mesela. da geçiştireyim lan. iş olmaz olmadı da şu anda zaten belli, Çok belli. Evet. Evet. Şu anda zaten gazetecilere elinde sorular veriyorlar. <gülüyor> Bunları soracaksın diyorlar. E sen yaz getir bari adamı meşgul etme yani. Enteresan evet. İngiş dönemlerden geçiyoruz. Bakalım ne olacak sonrulsun. Evet. <gülüyor> ee, 2003 başucumuzda müzik. Baş baş müzik, müzik evet. Başucunda müzik. Şimdi başucunda müzik aslında bir o parçaya bağlasak iyi olur çünkü. Tamam tamam. E, ben bir ...işte diyorum ya... ...bazı şeylerin hayır var diyorum... ...Star Gazetesi'nde köşe yazarıyım... ...Cem Uzan'la çalışıyoruz... ...bir gün Cem Bey geldi dedi ki... ...ben bir parti kuruyorum... İşte ...genç parti... ...evet... ...ama dedi gazeteyi buna hiç karıştırmayacağız... Hı. ...gazetemizin dışında... ...ben istifa et. ...neden istifa ettim... ...dedim ki... Tamam senin karıştırmayacağını pek inandım ama böyle bir şey olmaz. Olmaz. Mutlaka <gülüyor> karışır. <Hiç> karışır. <gülüyor> Beni dedim buradan affet yani. Ben bu işten bir çık. Çıktım işsiz kaldım. Tazminatımı da alamadım. Tükendim oh. çıktım için. Geldim oturdum. O sırada kolum kırıldı. Hayda. Hatta Cem Bey bana ya gel. Madem peki gazeteyi de bırak ama hiç değilse bizim mitinglere gel. 3-5 levet filan demişti. Dedim bana kolum kırıldı. O Cem Bey'le alakası yok amede. Yok. <gülüyor> Kolumu kırmadı. Yok. Ben düştüm. Banyoda düştüm. Fakat çok kötü bir kırık. Yani öyle normal kol kırığı değil. 6 ay falan uğraştık Oo. yani o kolu toplamak için. Neyse. Şimdi tabii para da kalmadı. O da bitti falan filan. Bu arada bana çok büyük bir teklif yapmıştı. ...Türkiye'nin en büyük yayın evini kuralım, başına sen geçer misin demişti. <gülüyor> Fakat ömrü ufa etmedi, şeyden dolayı, baskınlar yapılınca falan o iş kaldı. kaldı. Ki benim için büyük bir hayaldi, çok güzel bir teklifti aslında. Hatta Levent'te bir villa falan bile ayarlamıştı bunun için. Olmadı. Şimdi insan bazı zamanlarda diyor ki ya bu kadar mı şanssızlık olur? Yani tam adamın bir kapitalistin parasını almışım. Vatana millete hizmet edeceğim. Bunu <gülüyor> yani, yani, iyiye kullanacağım. İyiye kullanacağım. Hani adamı ikna etmişim yani. Adam. Olmuyor iş. Adamı yakaladım. Peki. Yani falan. Ona canım sıkılırken yani falan. Ya, tabii yapacak bir şey yok. Evde oturuyorum. Bir romana başladım. O roman da işte başucunda müzik oldu fakat o romanı yazarken bir gece burada oturuyorum ee, yine bu masa. Ee, Charlie Hayden'ın bir şeyi geldi, cd'si geldi. Orada El Ciego diye, e, The Blind yani kör demek, e, bir Meksika türküsü aslında, onu düzenlemiş. Onu dinlerken birdenbire aklıma bir sahne geldi. Müzik kurtarıcı. Başucumda Hı. müzik o sahneyle başladı aslında. Çok iyi. Sonra o müzik, Elsie benim bütün televizyon programlarımın uzun yıllar jenerik müziği, müziği oldu. Mi? Sonra Charlie Edim buraya geldi. O zamanlar bu telif hakları çok önemli değildi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi osa adam benden dünyanın parasını <gülüyor> alırdı da. Sonra onunla da tanıştık. Onun şeysi, piyanisti de sevgili Kerem Gözsev'in. ...aynı zamanda PNC... ...Ellen Broadbent onun evet. aranjmanlarını Arasman. yazar. O geldiği zaman dedim ki... ...ya bu... ...NC dedim bana... ...böyle böyle... ...bunun notalarını dedim verir misin bana? Yok notaları ama yazayım dedi. El yazısıyla <gülüyor> duruyor bende hala. <gülüyor> wow, o yazıcı verdi. Sonra benim ilk albümüm çıkarken... ...dedim ki ben bunu... ...alacağım ben bunun alacağım. haklarını, telifini. Rica ettik sağ olsun... ...böyle bir para falan da istemediler. <gülüyor> verdiler. Ona işte söz yazdırdık Türkçe. Ondan sonra ve Levent Yüksel onu evet. söyledi. Tamam. O zaman Charlie Hedden'dan geliyor. El diyelim. Evet orijinaliyle başlayalım. Sizin yorumu evet. sona bırakalım. Kaybolduğumu da sanalım. Evet. laflayacağız dinleyicilere. İyi akşamlar tekrar. Kürşat Başar bizi misafir ediyor. Hikayelerin sonu yok. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇yi program oluyor. Ne de olsa hikaye giymiyor ya. Yani. Evet, ne de olsa <gülüyor> aa, balkondaki küçük kulübeye biz de giriyoruz. Evet. <gülüyor> ee, bir de ekran tarafı var işin. Neredeyse evet. 700 kişinin misafir olduğu yaşayan, ölen canlı cansız <gülüyor> herkesin e, Kürşat Başar'la bir programı var ne popüler bir programdı ama o evet. evet. zaman o programı, programı dinledim biraz programı. şimdi e, ben ilk televizyon programına şöyle başladım oradan gireyim Güneş Gazetesi'nde sanat editörlüğü yaparken bir yandan da işte bu ödülü almışım falan. o zaman TRT'de tek tek kanal e, Çetin Çeki bir program yapıyor İyi akşamlar diye ...belki hatırlarsınız, haber öncesi... Tabii. ...çok tabii acayip izlenen, çok kaliteli... ...çok, evet. çok şahane Biz bir gerçekten süper bir programdı. Oraya beni davet ettiler. Yazar olarak. Ben hayatımda ilk defa televizyona çıkıyorum ve canlı yayın. Gittim. Fakat o gün Çetin Çeki hastalanmış. Gelemiyor. TRT'nin de bir adeti vardır. Bir sunucu gelmezse... ...o gün nöbetçi olan sunucu kimse, o çıkıyor. <gülüyor> nöbetçi sunucu bir spor spikeri... <gülüyor> Çok iyi ya. <gülüyor> Ümit. Aa, Ümit. Aa çok iyi. Hatırladınız. Tabii. Tabii. Ümit aktar. Tabii. Tabii. Şimdi Ümit geldi. Dedi ki aman dedi hocam dedi. Ben dedi hiçbir şey bilmiyorum. Yani ben edebiyatla falan bir alakam yok. Ki Kitabla hiçbir şey yani. bilmiyorum. Ben bugün dedi şeyim. Nöbetçiyim. Nöbetçiyim. Nöbetç. Bana kaldı bu iş. Ben dedi soruları aldım. İşte editörleri veya Çetin Bey belki yazmış neyse. Ben dedi size soracağım. Siz de dedi, cevap vereceksiniz. Başka bir şey yapmayacağız. <gülüyor> Hatırdım. Şimdi sordu. Bir soruya geldi. <gülüyor> Orada ben dedim ki bunu dedim ben kitabımdan bir cümleyle cevaplayayım dedim. Cümleyi unuttum. Şimdi Ümit zaten olayı takip edemediği için. Hani, bu Giremiyor ya. konuya. Böyle şeyi görüyorum. Rejiyi görüyorum. Herkesin gözleri yerine. Çünkü televizyonda ...beş saniyelik boşluk... ...beş dakika gibi tabii, olur. Tabii. Ya düşün, gelmiyor aklıma. Ne yapayım? Dedim ki görüyor musunuz Ümit Bey ya? Bu yazar milleti böyle bunaktır dedim yani. Kendi yazdığını hatırlamaz <gülüyor> ya dedim. <gülüyor> Lafı çevir. Bunu da genel müdür seyrediyor Ankara'da. Arıyor diyor ki İstanbul Televizyonu... ...bu herifi alalım diyor. Bizim adamın kurtaramadığı lafı herif kendi kendine kurtardık. Kurtardı. Ne diyor? Buna diyor program yaptı. Evet, çok iyi. Beni aradılar. Dediler ki size bir program. Ben dedim anlamam ki televizyondan falan. Yani, radyo madde yapıyoruz da televizyon değil mi Siz dediler gelin bir konuşalım. Ve enteresan bir kaderin şeyisi Çetin Bey'in programını kaldırmışlar. Yerine bir program koyuyorlar. Onu benim sunmamı Şimdi... istiyorlar. Fakat her işyerden bir hayır ya geliyor hiç, senin hayatınca. Geldim. Öyle. Dediler ki canlı yayın. Ve haber öncesi tek kanal. Herkes hani, istiyor. Hani bütün, bütün Türkiye seyrediyor izliyor, var ya aynen 70 öyle. milyon seyrediyor aynen o zamanın öyle. lafı. 70 <gülüyor> milyon seyrediyor. Şimdi geldim ben provalar yapıldı filan. Hatta Uğur Dündar o sırada BBC'den bir ekibi gezdiriyor TRT'de. TRT. O da görüyor oradan tanışırız Uğur Bey'le diyorlar ki bu nedir bu çocuk filan işte diyorlar yeni böyle bir şey başlayacak TRT'de o zaman dışarıdan gelen insan yok yalnız evet. kendi yetiştirdikleri bir var insan. dışarıdan hiç kimse gelmiyor filan deyince BBC şeyleri yöneticileri şaşırıyorlar çünkü diyorlar ki bizde televizyona 50 yaşından önce filan kimse çıkamaz öyle Kim değil. nasıl yani diyorlar şahane bir şey çocuk çıkıyor falan. neyse fakat ben nasıl rahatım Dediler ki ya sen televizyonla mı doğdun? Yaş kaç o zaman? İşte, 28 falan. Of, çok, çok iyi. Ya. Çok. ya dediler sen nasıl rahatsın ben, ben gayet güzel konuşuyorum falan. <gülüyor> Anladın ben de şaşırdım kendi halime falan. Ya, süper dediler ki tamam başlıyor. Oldu şey. Bilmem ne günü gittim ben. Dört tane hanım var editör. Çok iyi editörler. TRT'nin. Canlı yayın başlıyor. Konuk var. Ankara'ya bağlanılıyor. İzmir'e bağlanılıyor. Bilmem ne. Bir sürü şey var. Bayağı da teferruat var yani. Ve ben bunu baktım. Biraz ağır bir şey. Onu hızlandırmak için de aralara bir sürü şeyler daha koydum. Tabi bilmediğim için onun öyle yürüyüp yürümeyeceğini. <gülüyor> Gel Geldim. Daha kuliste otururken son derece rahatım. Karbeni falan içiyorum. Çünkü hiçbir şey yok. Geldim masaya oturdum. <gülüyor> bir tane Nazım abi vardı, stüdyo şefi. Dedi ki, ben sana dedi beş yapacağım. Dört, üç, iki, bir. Başlayacaksın. Bir duracaksın, Gideceksin. sonra başlayacak. Tamam. Bak o saniyeye kadar bende hiçbir şey, şey yok. yok. Dünyanın en rahat adamıyım. O beşi bir gösterdi bana bu. <gülüyor> Ben ellerimle masayı tutuyorum. Dizlerim titriyor. Ellerim de titriyor. Titriyorum yani Çok bütün ya. vücudum. Ve bütün o ezberlediğim formatı falan unuttum Her ben. Her şey gitti. Hepsi gitti. Hani imtihana girerken hani ezberledi mi? Tabii ama ezberlediğin için bir şekilde. İlk VTR'e girdi. Kalktım ben dedim ki ben gidiyorum. Otur dediler oraya. Burası devlet televizyon. <gülüyor> <mu? Hiçbir gülüyor> Gözümden yaş geldi ya. <gülüyor> Çok iyi ya. <gülüyor> o günü nasıl bitirdiğini bilmiyorum. Çıktım dedim ki kusura bakmayın ben bunu yapamayacağım. Beni affedin. <gülüyor> Yok dediler. Şahane oldu. Ankara'dan telefon geldi. <gülüyor> Genel müdür de aradı. Her şey olacak. Her söyledi. şey dört dört. Her şey olacak. O programda neler? Onuncu Onun çağırdım. Konuk. Hani tanıdığımı çağırayım da dedim. Çoğuması rahat, <gülüyor> <olsun>. rahat olsun. <gülüyor> Onunla geldi Allah rahmet eylesin. Bir tane de Amerika'dan San Francisco'dan bir ressam. Oruç diye bir ressam gelmiş Türkiye'ye. Onu da TRT rica ettiler. Onu da çıkar. Tamam dedim. Adam dedi ki bana, ben hiç televizyona çıkmadım. Türkçem de zaten iyi değil. Aman ne olur dedi. Bana dedi iki dakika falan verin. Ben İnternet dedi sergimi anlatayım. Gideyim. Ona ona diyor ki, ya diyor diyor ne var diyor, ya konuş istediğin Bir gibi anlat gitsin ya falan <gülüyor> ben de şimdi, ben o zaman dedim ki 10 dakika var 3 dakikayı bu Oruç'a ayırın, 7 dakikayı onunla, Onu ya. yani. onunla konuşacaktık şimdi çocuk geldi. önce onunla geldi, şimdi onunla'ya soruyorum, ya sen işte önce caz basçısıydın, bilmem ne falan, onunla'dan cevap, evet <gülüyor> Abi sen şunu yapmıştın. Evet. Çok evet. <gülüyor> iyi. Dünyada en kötü konuk. sizde bin program yaptınız biliyorsun. Abi ne evet. Hayatımda kimseye bu kadar çok soru sormamışımdır ya. Yani. Yüz tane artık uyduruyorum yani. Ne? Saçmalıyız. My Stave sakın da ne düşünüyorsun falan diyorum artık yani. TRT'de düşün yani. Alakasız bir çoğu <gülüyor> filan. O gitti. Oruç geldi, o konuşmam diye. Adam susmuyor. <gülüyor> Açıldı. <gülüyor> Adam kapatamıyor. <gülüyor> Böyle çok enteresan hikaye. Neyse. O dönemden sonra tabi özel kanallar açılınca... ...yetişmiş eleman olmadığı için... ...ya TRT'den insanlar aldılar... ...ya da işte benim gibi yeni başlayan gençler verdi. Onları tabi... ...aldılar, transfer ettiler. Ben Kanal 6'da, Show TV'de, bir sürü kanalda ya, şimdi hatırlamıyorum. Bir sürü program yaptım aslında. Fakat sonra dedim ki bir kendim başka bir şey ne yapabilirim. O sırada Tuncay Özkan Kanal Türkiye almış. Show TV'den ayrılmıştı. O bana bir teklif yaptı. Ama bir siyaset programı teklif etti. Yani şeyin yaptığı, Ali Kırcan'ın yaptığı, yaptığı gibi, gibi bir siyaset teklif etti. Ben dedim ki ben Tuncay bunu yapmak istemiyorum. Ben böyle bir siyaset program yapmak istemiyorum. Ne istersin abi? Peki sen istediğin bir şey yap mı? Dedi. Ya yani dedim benim bir Fransız format var kafamda, hoş bir program. Ben bunu yapmak istiyorum dedim. Nedir? İşte yemek sofrasında insanları ağırlıyoruz. Aslında benim fikrim şuydu. Benim nasıl ki evime? işte ...tiyatrodan çıkar Ali Poyrazoğlu gelir... ...Sinan Çetin gelir, o gelir, bu gelir... ...şair gelir, yazar gelir falan. Ben evde çekmek istiyordum. Fakat o zaman teknolojisiyle evde çekilemedi bu. Hmm. Öyle bir hmm. ev bulunamadı. Yani tavan yüksek olacak, kameralar oldu falan... ...ışık mışık falan problem olmadı. Doğrusu, ışık Hayır, önce bir karşıda bir yalı tuttuk. Evet, hatırlıyorum ee, o yalıya. Sonra o yalıya gemi girdi biliyorsunuz. Gemi girdi. Tabii, Aa, tabii, tabii, tabii. Tamam, tamam. Kırmızı yalı. İyi kırmızı Ondan sonra şimdi orada başladık. Bunu... Tunca çok destekledi. Fakat o zaman çok eleştiri aldık. Vay efendim televizyonda yemek yenir mi? Hmm. Millet yemek bulamıyor falan filan dedi. <gülüyor> Halbuki biz aslında yemek programı yapmadık. Yemek değildi bizim konumuz. Hmm. Ben şunu orada düşünmüştüm. Şimdi... ...bir sürü format yaptım. Bu formatların hepsinde şöyle bir sıkıntı hissettim. En sempatik... ...normal hayatında... ...şahane konuşan... ...şahane şeyler anlatan, gülen eden adam... ...oraya gelince kasılıyor. kasılıyor. Adam hiçbir şey anlatmıyor. E, artist deseniz... ...onun da o zaman bir faydası yok. Çünkü o da artist olarak anlatıyor. Politikacı deseniz bildiğini anlatıyor. <gülüyor> bir soğukluk var. Bunu nasıl kıralım? Bir ev ortamı Olursun. yaratalım. O ev ortamında... ...yemekle... ...o zaman biz şarap da ikram evet. ediyorduk. Tabi tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Türk televizyonlarında... Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi, şimdi olduğu gibi. Yani, <gülüyor> Türk televizyonlarında yemek yene... Şerep pişiren içine... ilk programdır. Yemek yenen hala var da. Vardı. Evet. Öteki yok, yok O yok. ilk ve evet, tek program. Şimdi bunlar tabii bu programı biz altı saat filan çekiyorduk. Yani bütün bir yemek gecesi yok. gibi normal eve insanlar gelince o kadar sürer ya. Yok. O şekilde çekiyorduk. Sonra ben o gece montaja giriyordum sabaha kadar. Yok Onun yok. montajını yapıyordum. Onu bir saat bir saat on dakikaya indiriyordum. Ve bu program çok ilgi gördü. Çünkü esasında oradaki fikrim şuydu. Şimdi biz belki sadece Türkler değil, belki İtalyanlar da öyledir, belki başka milletler de. Öyledir. Biz sofrada birçok şeyi konuşuruz. Aile sofrada bir araya gelir. Bizde sofra kültürü çok önemlidir. Bir eve gittiğiniz zaman, ister köye gidin, ister bilmem nereye gidin, ilk sordukları kanın aç mı? Allah ne verdiyse? derler Aynen öyle. Yani Amerika'da seyrettiğimiz filmlerde bir viski içer misin? Biz derler. Tabii, tabii, yani. <gülüyor> biz de Bizde karnım <gülüyor> mı ne yersin? yersin. Allah ne versede. Entelektüellerimiz meyhanelerde, lokantaya da bir araya gelirlerdi. Ben onlarla çocukluğumda da oturdum. O zamanlar hiç içmiyor çay içiyorum onlarla beraber. Onların sohbetlerini. Dedim. Ve tabii ki Atatürk'ün sofrası unutulmazdır. Dolayısıyla sofra bizim için çok önemli bir kültürdür. Ben şunu yapmak istedim aslında o programda. Türkiye'nin entelektüel birikimini oraya aksatmak, yansıtmak yani. istedim. Oraya mimarlarda geldi, tarihçiler de geldi, doktorlar geldi. Başka meslek gruplarından insanlar geldi. Sadece ünlüler gelmedi oraya. Çok insanlar geldi oraya ve birbirleriyle olan diyalogtan. Bir sürü şey çıktı. Hakikaten de program o kadar enteresandı ki gecenin sonunda tıpkı benim eve gelmişsiniz ve yemek yemişiz Hı. gibi. Hani başta şey olur ya siz nasılsınız daha daha nasılsınız filan. Gecenin sonu herkes kanka birbirine kart veriyor. Avukat ona sen davam varsa da, doktor bilmem ne? ona tavsiye ver filan. Böyle bir şeye dönüştü. Ve o programa hakikaten herkes gelmek için uğraşırdı. E, az değil yani. 700 kişi tabii, aşağı tabii. yukarı. Daha bile zaten. belki fazla. fazladır. Evet, çok, çok Azı var çoğu Sonra yani. birçok kanalda yaptık onu. Fox evet. TV'de, CNN'de, e, Kanal 8'de. Kanal 8'de. Çok evet. En son Gurme kanalda Kayan'da, yaptık. Evet. Çok oldu, evet. 2014. Değil mi? Türk Max Gurme. Evet, o en son ya. En son, en, en, en son evet. evet. Herhalde oradaydı, evet. Peki bir ne yapalım? Bir evet, ara verelim mi? Bir yani. kanalım bir bir şeye evet. gidelim. E, Hank Mobley'den gidelim. gelecek. Kado Bossa Nova diyeceğiz. Yani, ben kısa bir... ben 60'ların funk cazını çok severim. E, Latin e, şeylerini de, Latin cazı da çok severim. Hank Mobley de muhteşem bir e, saksafoncudur. Tabii e, o da bizim duayetlerimizden biri tabii. Onun bu, hep çok neşeli, bu da beni işte çok neşelendiren bir şarkıdır. Onun için bunu dinleyelim. <Gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli sohbetimizi bu akşamki konuğumuz sevgili Kürşat Başar. Ee, şimdi bol bol tabii televizyon hikayelerinden bahsettik ama yavaş yavaş da artık konuyu öyle birazcık müzik tarafına çekelim istiyoruz. Evet. Belki bunun başlangıcı olarak bir sizin TRT3'te yaptığınız bir radyo programından girelim. Oradan evet. sizin müzisyen kimliğinize doğru yelken açalım. Evet, Göstere dergisinde çalışırken bir gün o zaman caz yazıları da yazıyordum, caz röportajları yapıyordum filan. Bir gün kim söylediğini bilmiyorum, nereden çıktığını da bilmiyorum. İstanbul Radyosu'ndan o zamanki radyo bir teklif geldi. Bir caz programı yapar mısınız diye gittim. Ondan sonra işte nasıl yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız filan dedik, başladık. ...o sekiz sene falan sürdü. O çok uzun sorduk. Caz okuyor. duygusu. Evet. Caz iyisi nereden geliyor? Bir on şöyle onu da anlatayım. anlatayım. Şimdi ben aslında normalde ortaokulda piyano dersleriyle müziğe başladım. Çünkü şöyle oldu. Ben aslında davul çalmak istiyordum. Fakat babam yine orada müdahil oldu. Dedi ki önce müzik öğren... ...sonra istediğin enstrümanı çal. Aslında çok doğru bir şey çok söylemiş. Değil, çok şey. çok da iyi bir hocam vardı aslında. Fakat bir gün geldi dedi ki... <gülüyor> Küşnet'te de çok yetenekli. Çok iyi kulağı var. Ama çalışmıyor. Çünkü beyaz. beyaz. Çalıyordu. Şimdi kadın onu bana çaldırıyor. Gidiyor. Ben oturup Beatles'tan Michelle çalıyorum. <gülüyor> Hep de öyle oldu. Ben bu... Bütün eğitim hayatımda dediğim gibi çok aslında iyi derece aldığım halde... Aslında bu disipline bir türlü giremedim. Yani... E, Amerika'ya bir gittiğimde çok daha sonrasını anlatıyorum. Berkeley Caz Okulu'ndan bir oranın o zaman en ünlü gruplarından bir tanesi. Benim de bir arkadaşım orada davul çalıyordu Şenol Küçük Yıldırım. Orada okuyordu zaten. Onlar beni davet ettiler. Daha da yeni saksafona başlamışım falan. Dedim ya ben bunlarla ne çalacağım <gülüyor> saçma sapan beni dedim rezil etme yani falan falan. Ya dedi sen gel bir dedi falan. Gittim. benim ne yazıyor dedi ki sen dedi kendi bildiğin bir şeyse şimdi tabii onlar bu caz klasiklerini işte rebook standartlarını falan tabii ki 10 bin kere çaldılar. Yani zaten sıkılmışlar onu çalmıyorlar zaten <gülüyor> ben orada bir karaman zeybeyi çaldım dinlediler ama yani muhteşem çalıyorlar hepsi ya yani. böyle dinlediler iki Sonra girdiler. Çaldık. Bitti tamam. Benim elim ayağım titriyor bu arada. Dediler başka... Başka dedim yok oğlum. Salak salak <gülüyor> ben, ben, tamam bitti dedim. Çal abi bir şey dedi. Uzun ince bir yoldayım Hı. çaldı. Onun üzerine dediler ki ya biz... Yeni albüm için... New York'a gidiyoruz. Bir loft tuttuk. Bizimle gelir misin? Kardeşim dedim. Ben ne nota okuyabiliyorum anladım. ne bir şeysin. Haberim yok benim caz almanı Onu anladım ben dedi Ben sana onu dedi üç ayda öğretirim. Ona biz askerlik deriz dedi. Çok iyi. Çok Ama iyi. senin çıkardığın sesi biz çıkaramayız. Hı. Onun için gel bizlere dedi. Fakat ben o sırada burada tabii işim gücüm var zaten bilmem ne falan. kabul etmedim kalktım geldi. Ben öyle bir şeye geç giremedim bir türlü. Yani onun için tekniğim de çok zayıftır zaten kendime göre bir tekniyim mi? Hatta birkaç arkadaş sormuştum sahneye çıkmaya başlayınca ya beni bir çalıştırın hmm. falan dediler ki abi biz seni hiç çalıştırmayalım şey çünkü hani, şimdi sen bir şey çalıyorsun onu biz bozarız <gülüyor> bu sefer sen onun bunun pattern'larını, cümlelerini çalmaya çalışsın iyice çorba yapın yani belki de bana saygılarından söylemek istemedi <gülüyor> <Bir, bir bilmeydi gülüyor> ama çok yani. Şimdi evet o piyano dersinden filan sonra ben Doğu Beyazıt'a gittiğim zaman orada asker orkestrası var. E tabi ben de orada sıkılıyorum aynı zamanda filan. Dedim ya burada ben bir şeyler çalayım dedim filan dedim. Orada bir Mesut Girgin Davul. Adamın soyadı Girgin Davul. Davul çalıyor. Davul çalıyor. Evet Manisa'lı bir roman. Muazzam çalıyor ama. Ben ona Ginger Baker'ın kasetini vermiştim. <gülüyor> Air Force diye. Ginger Baker'ın sololarını çalıyordu. Öyle iyi bir davul. Bana davulu öğretti orada. Hatta oraya ilan ilan gelmişti. O da askerliğini Erzincan'da yapıyordu. O zaman Mesut tezkere aldığı için davulcu yoktu. Bu da davulcu getirmemiş yanında. Ona ben çaldım mesela orada. var fotoğraflarımız. Çok Ondan sonra böyle başladı. Sonra geldim İstanbul'da düğün salonlarında filan davul çaldım o zamanlar para kazanmam Öyle gerektiği ya. için işte daha gazeteciliğe başlamadan evvel bir sürü işler yapıyordum. Bir tanesi de uydu. Falan. İşte rak çalıyorduk biz o zaman. Sonra bir gün bir arkadaşın babasını kaybetti. Onu ziyarete gittim. Taziye ziyareten gittim. Dedik ki ya babam dedi Amerika'da yaşadığı yıllardan bir sürü plaklar getirmiş dedi. Ben anlamam. Seninle de alakam mı? Sana vereyim dedi. Ben de bakmadan bir kasa dolusu Pilla aldım geldim. Ya o zamana kadar benim caz diye bildiğim şey işte şimdi insanlar da yanlış biliyor bunu. Caz caz filan dedikleri mesela My Way. Falan. Onlar caz değil. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> i̇şte Frank Sinatra'la bilmiyorum onları biliyoruz filan. Geldim. Teza döfüste işte ne çekeyim? Bir Pil pilla çektim koydum. John Coltrane Tenor <gülüyor> Adderley. İki ay. ay, ay. Bunu dinledim. O zamanlar Pink Floyd, Led Zeppelin, evet. Jethro Tahl, onların hastasıyız, onları dinliyoruz yani. Bu dedim, bu ne ya? Bu nasıl bir şey çalıyor bu adam? <gülüyor> bir daha koydu, bir daha koydu. Hala burada o plak artık çalınmaktan çizik içindedir. Ondan sonra onu dinlediğim zaman bir anda bütün şeyim değişti. İşte caza ilgim evet, orada esasında başladı. Evet. Sonra ama tabi çok uzun zaman bir şey de çalmadım. Sonra tabi çünkü işler vardı yani zaten imkan da yoktu. Sonra bir gün bir tesadüf bir yerden bir saksafon gördüm. Böyle ucuza satılıyor bir soprano saksafon. Küçük. Ya. Düz olan. Düz olan. Onu aldım geldim eve falan. işte biraz onunla uğraştım ettim falan. Sonra İsmet Ağil geldi. İsmet Sıral. Hı -hı. Bir... İsmet Sıra Türkiye'nin tabii en aslında o ünlü canlı müşterilerinden biridir. Yani. Uzun yıllar Vultac'da dersler vermiş birisi. Hı -hı. İsmet abi geldi. Onunla ben bir röportaj yapmıştım filan. Sonra ona da söyledim dedim böyle böyle ben de saksafon çalmak istiyorum falan filan deyince. E, gel dedi bir bakalım edelim dedi. Sonra ben bir alto saksafon aldım. Bu şer marka. Hı -hı. <gülüyor> ona bir gün getirdim onu. Baktı falan. Sen bundan ses çıkarabiliyor musun dedi. Evet dedim. Çal bakayım dedi. Çaldım. Bunu git denize at bence dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kendi ses çıkaramadı. O kadar bir şey, saat. Bir şey. Ondan sonra o da olmadı falan. Neyse. Sonra Almanya'ya gidişimde bir arkadaşım orada bir tenor saksafon bana ayarlamıştı. O zaman biraz da para kazanmıştım gazetecilikten falan. Onu alabildim. Şimdi almak mümkün değil de Neyi o zamanlar yaptım. mümkün Neyse aldım. Onu getirdim. İşte ondan biraz uğraştım filan. Sonra ben Yangarbarayı Garbara'yı da buraya İstanbul Festivali'ne bir dönem danışmanlık yapmıştım. <gülüyor> Aydın Gün döneminde. Yangarbarayı buraya davet etmiştim. Onunla da tanıştık filan. Onun Cicaret'la filan yaptığı o ECM request'la yaptıkları kayıtlar çok hoşuma giderdi o zaman. Onun o çaldığı kör Soprano. Küçük çok hoşuma gitti onun sesi. Çünkü yanık bir sesi vardır onun. Düz Soprano gibi değildir. Ne ki ben bunu alayım. Fakat epey bir aradık o zamanlar. Yok. Şimdi bile zor. Yok az zaten Tezadüf eseri tünelde bir dükkanda bir gün onu buldum. Hemen aldım onu. Geldim. Ondan sonra kendi kendime işte Tahsin Ünü var benim. Eski dostumdur. Tahsin birkaç şeyler gösterdi falan. İşte onlarla onlarla derken böyle zamanla kendi evde takılıyordum Başladım. ben. Hatta işte Kerem Görsev'de, Tahsin'de birçok arkadaşlarım aslında teklif yapmışlardır bana. Arada hani gel beraber çalalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben hep çekindim. Onların alanına da girmek istemedim. Çünkü onlar bütün hayatını bu işe vermiş insanlar. Kendimi de öyle şeyde görmek istemedim açıkçası. Çünkü müzik çok çalışmak isteyen bir şey aslında. Fakat sonra bir zaman geldi, bir tesadüf oldu yine hayatta. İşte yine bir işsiz zaman. Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nın bir gecesi oluyor. Benim de bu saksafon çaldığımı bazı insanlar biliyor. Yani mesela işte Çırağan'da o zaman Küy Cazbar vardı. Mehmet Ali Orada mesela evet Can Çankaya ile... Cemle falan falan çalmışlığım var yani arada bir gidip çalıyordum falan yani bir kısım insan biliyor, biliyor benim bir şeyler çaldım sonra e, işte Kerem'in programına da çıktım çaldım evet. mesela Kerem gösterim filan ama en yani amatör olarak çalıyor diye bakıyor insanlar o tek evin gecesini aradılar dediler ki ya böyle böyle bir gece yapıyoruz ama bir sürü ünlü insanlar var fakat bu sefer şöyle bir değişik bir şey yapalım işte esas işi bu olmayan Hı. Ama müzikle ilgilenen dört beş kişiyi de burada ağırlamak ya. istiyoruz. İşte efendim Rami Koç Konga çalacak. Evet. İşte bilmem kim bilmem ne bile birisi şarkı söyleyecek falan filan. Sen de zaksa İyi. Seni dediler şey arayacak. Tulu Tırpan bu işin organizasyonun <gülüyor> başındaki piyanist. Kompozitör. Evet adam beni aramadı. Ben de unuttum böyle. Sonra bir gün telefon geldi. Dediler ki evet işte Geliyorsun. önümüzdeki <gülüyor> çarşamba sizi bekliyor. Nereye bekliyorsun dedim? Konser. Ne konseri dedim? İşte, <gülüyor> arayan oluyor soran oluyor, olmadı. Olur mu <gülüyor> dediler biz. Aramadınız mı? Yok aramadık kimse beni. Ama efendim dediler afişlere yazdık yani. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim çıkamam. Ben çalamıyorum <gülüyor> gibi şey. Nereden <gülüyor> <gülüyor> çalacağım ya? Yani. Farkat tabii bir kere de söz vermiş bulunduk. E bir de çocukların yararına bir <gülüyor> faaliyet. Bir şey Kalktım gittim. Neyse bu Tulu'yla tanıştık falan falan Adam dedi ki benim bir vaktim yok yani. Bakacak. Çünkü elli kişi var orada. Yani. Emel Sayın orada, Zara orada, Yavuz Bingöl orada, Serta Erener, Kenan Doğulu aklınıza kim ya, gelirse var ya yani. Bunlardan bana sıra gelip tıpırınıp adam benle prova mı yapacak? Yapamayacak. Peki dedim ben ne çalacağım? Dediler ki Yavuz Bingöl, Sertap Erener, Fatih Erkoç. Çökertme söyleyecekler. Sen onlara çalacaksın. Teşekkür. Yok. Şimdi diyemedim ki. Yavuz Bingül'ün ses burada. burada. Sertab'ın <gülüyor> ses burada. burada. Fatih'in <gülüyor> burada. Ben nerede çalacağım? <gülüyor> ben hangi <gülüyor> tondan çalacağım? çalacağım yani? <gülüyor> Sonra kendim <gülüyor> dedim ki oğlum yapacak bir şey yok. Rezil Kas, olursan <gülüyor> ya, ne yapalım. Yani. Zaten kimse senden büyük performans <gülüyor> beklemiyor. <gülüyor> yani hani gelmişin işte oraya bir yardım için bir şey öttür yani. <gülüyor> Neyse çaldık. Çaldıktan sonra haftası gün Tulu beni aradı. Ya baba dedi senle dedi bir buluşabiliriz. Neye buluşacağız dedim. Ya dedi beraber bir şey yap. Oğlum dedim ben senin ne çalacağım manyak mısın dedi. Ben Kerem'e de hep onu derim. Ya ben senin ne çalacağım kardeşim sen yani bitirmişsin o müziği yani filan. Ya baba sen bir gel ben sana sen dedi, sevdiğin şarkıları bana getir dedi. Onu bir dinleyelim filan. İşte götürdüm bu Charlie Hayden'ları filan. Biraz sonra our spanish law çalarsak işte onu <gülüyor> evet. ilk çaldık. Dedim ben bunun yaz notasını bile zor okuyorum. Yok yok okursun dedi. Hakikaten bana tıkır tıkır tıkır tıkır onu çaldırttı Çaldır. falan. Sonra bir gün aradı dedi ki abi şeyde çıkıyoruz. Nerede çıkıyoruz dedi. Ondan sonra işte bilmem ne gecesi. Abi dedim tabii gelirim dedim ya. Kimlerle çıkıyorsun? Senle çıkıyoruz abi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Volkan Ökten. <gülüyor> <gülüyor> Tulu <tuluturpa. gülüyor> Alper Sönme, böyle bir ekip, çok geldim dedim ki çocuklar özür dileyerek sizden çıkacağım ben bu gece ama yani. yani. <gülüyor> ama tabi bunlar o kadar muhteşem müzisyenler ki sana çaldırıyorlar da yani. evet. aynı zamanda. Evet. Hep onu söyledim, benim çok büyük bir şansım oldu. Hem Tulu'yla hem sonra Burçin Bükey'le ile evet. çalıştım. Gerçekten çok çok iyi müzisyenlerle evet. çalıştım. Sağ olsunlar, onlar bana çok destek oldular. Çok şey öğrendim tabii onlarla beraber. Çok strese de girdim ama... Başüstü işte, olmuyor. Olduğu kadar. <gülüyor> evet, süper, süper süper. Ağzına <gülüyor> sağlık, eline sağlık. Peki hemen bir parçaya gidelim o zaman. Çik e, Corea diyeceğiz şimdi. Çik Corea. E, Armandoz Rumba diyeceğiz. Keyifli bir parça. Evet o da... E, şimdi Çik de buraya geldiği zaman... Yani işte o zaman yine festival danışmalık yapıyorum. Geldim. O zaman Steve Kuala diye bir flütçü geldi. Öyle bir proje yapıyordu. Children's Song evet. projesini yapıyordu. Fakat o sırada Türkiye'deki müzik caz dinleyicisi onu Electric Planet'ler tanıyorlardı. Tabii. Dolayısıyla öyle bir şey bekliyorlardı. Fakat adam tabi sadece kuyruklu piyano ve flüt. flüt. <gülüyor> ve yani Debussy gibi bir şey İki çalıyor. Şimdi tabii insanlar böyle bir gerildi herkes birdenbire. Böyle bir şey beklemiyorlar. Kaldı ki ben gazetede yazmıştım. Yani sakın öyle bir şey beklemeyin. beklemeyin. Onları çalmayacak. <gülüyor> Bu çıldırın son çok özel bir proje diye. Fakat... ...çok sempatik bir adamdı. Tamam. çık oraya. Ee, baktı ki seyirci... ...biraz gerildi. gerildi. Sonra... ...bir bölüme bir şey söyletti. Bir bölüme bir şey söyletti. Sonra kadınlara bir şey söyletti. Sonra erkeklere söyledi. Sonra söyletti. Sonra hepsine söyletti filan. O şeyi birdenbire o sahneyi Gerginliği ele aldı. geçirdi. Şahane <gülüyor> gitti. Çok evet. da tatlı bir insandı. Onu çok severim. Bence e, e, dünya piyano literatüründe yani Bill Evans'lardan sonra, hmm. Keith Jarrett ayrı yeri vardır bende, McCoy, Turner, hepsi ayrıdır ama Chick bu kadar güzel ritmi bir piyanoya yedirmek başka bir örneği olduğunu düşünüyorum. Yani Herbian Kakta vardı ama bunun bu Latin kökeni, evet, o İspanyol tabii, tabii, tabii. kökeni. <gülüyor> Spanish hart diye yazarsan doğru. Evet. evet. Hep birlikte Peki, dinliyoruz o zaman. Armando's, rumba, chico Caz dinleyicileri harika sohbete kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Sevgili Kürşat Başar'ın ağzından bal damlıyor. Bizim de ağzımızın suyu akarak dinliyoruz. Aa, bana soracak olursanız ayının üç hikayesi varmış. Üçü de Ahlat üzerineymiş. Ben tekrar döneceğim müzik üzerine. Tabii. İlk albümden başlayalım. Bu nasıl gerçekleşti? Bunun hikayesini alalım. Şimdi biz işte önce Tulu Tırpan'la bir grup kurduk. Uzun bir müddet Pera Palas'ta çalıştık. O zaman daha çok caz parçaları çalıyorduk. Sonra ben ona Türkçe parçalar eklemeye başladım. Tabii Türkçe dediğimiz esasında yani Ayten Ertman'la, Ayda Pekkan'la şarkı da Fransız şansonlardır biliyorsunuz. O tabii. Türk şarkıları değildir esasında. Fakat ben bir yandan en teyzen bir şekilde türküyü çok severim. Anadolu müziklerini de bilirim, dinlerim çok. Onları da katmak istiyordum esasında. Zaten aslında bu benim yaptığım bir şey değil. Bu Türkiye'deki bütün aslında cazcıların evet. aslında popüler müzikte barış Manço'nun filan onların canım. da yaptığı bir şey yani. Hep onu, hep o bireşimi bir şekilde yapmaya çalıştığı insanlar. Ondan sonra ve ben işte çalışırken hem Türlüllu hem sonra Burçin Bükeyle onlar da hep diyorlar ki işte yani bunu bir albüm yapsak, şöyle yapsak, böyle yapsak. Dedim ki arkadaşlar ben Amerikan cazı çalmayacağım. Çünkü benim hayran olduğum insanlar Miles Davis, John Coltrane, Campbell Adderley, Chick <gülüyor> <Çin> Corea <gülüyor> ki Jarrett. Ben bunların çaldığı Amerikan cazını asla çalamayacağım için. Beni dedim o kulbara sokmayın. Yani ben onu eğlence olarak çalıyorum ama. O kadar. Zaten de yapmışlar. Çünkü buraya <gülüyor> evet. Yani ben Miles Lefse'de tanıştım. Joe Henderson'la da beraber iki gün geçirdim. Pet Pat ile günler geçirdim. Yani bir sürüsünde de şahsen de tanıyorum o insanları. Onu, ben dedim o şeyde değilim. Yani öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben zaten kendi müziğimi yapmak istiyorum. Ben her zaman hayatımda yaptığım işlerde şunu söylemişimdir. Ben kimseyi taklit etmek istemiyorum. O çünkü onu yapmış zaten. En güzelini yapmış. Ben benim gibi bir şey yapmak istiyorum. Ha bu daha az beğenilir. Daha hiç beğenilmez. Domates satılabilir. Olabilir. Ama benim o en azından. Yani ben bu, yani gençlere de her zaman aynı şeyi tavsiyede bulunurum. Ben felsefe okurken bile bu kadar hocalarımız Avrupa'da bile saygı gören çok değerli hocalarımızdı. Mesela ben onlar bir mesela bir tanesi söyleyeyim e, Aristoteles'in e, Poetikası üzerine bir soru gelmişti vize sınavında. Hı hı. Ben dedim ki bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendi ilgilendiğim bir şey yazayım dedim bir şey yazdım. 100 verdiler. <gülüyor> böyle bir, böyle bir terbiyesizlik olur mu normalde? Çünkü. E, ben onu isterim öğrencimden. Yani benim anlattığım şeyi bana geri anlatması, anlatması bana ne faydası var bir çocuğun? yani Hiçbir anlamı yok bunun. O kitapta zaten yazıyor. Ama bir çocuk size başka bir şey kendinden bir şey. anlatırsa ki... ...belki siz onu bilmiyor da olabilirsiniz. Ne kadar bilgili olursanız olun. O belki başka bir perspektif size getiriyor. Çalıştığım zaman da hep gençlerle çalışmışımdır mesela. Onları dinlerim. Hani hemen, hemen derler ki daha büyük olanlar, benden de büyük olan insanlarla beraber çalıştım tabii. Ya böyle şey olur mu filan Evet olur. dediğim gibi bir dakika olabilir ya. Bir dinleyelim ya. Böyle bir şey getiriyor. En kötü ne olabilir? En kötü ne olur? Yani mesela televizyon programına da söyledim. Böyle bir şey yapalım mı yapmayalım? En kötü ne olur? Biraz utanırız. Veya yanlış yaptı deriz. Bir şey çünkü orada bir kötü niyet olmadığı zaman bir sorun yok. Ee, tabii laf uzattım şimdi ama... Yok, e, yok. Hep böyle düşündüm. Ben kendim bir şey... O Albüm yapma fikri çok konuşulmaya falan başlayınca dedim ki o zaman ben Burçin'e... Ya dedim biz bunu benim sevdiğim şarkılar yapalım. <gülüyor> i̇şte mesela Elsie Benim için onun çok büyük bir önemi var. <gülüyor> Mesela gittim Deep Purple, John Lord'tan burayı aldım. Olacak bir iş Hiç değil. değil. Hani, ajans dedi ki mümkün değil öyle vermez yani. Zaten enstrümantal bir şey. Neden onu istiyorum? 1976 senesinde Kıbrıs'tan döndükten sonra işte bir teenage olarak. Yeşilköy'de teyzemlerin evinde kalıyorum. Orada O zaman bu albüm yeni çıkmış. Saraband albümü John Lord'un. İçinde de işte o bura var. Neredeyse her gün üç kere, dört kere bunu dinliyorum. Aynı zamanda o sene Dire Straits Supertramp Trump ilk liste başlarıydı. Bu şarkının benim için çok özel bir yeri vardı. Dedim ki ben bunu... Şimdi herkes şaşırdı dediler ki, bu ne alaka yani? Ben <gülüyor> yani böyle bunu zaten Türkiye'de kimse bilmez, etmez, ikinci albümden bahsediyorum böyle. Dedim ki buna ben dedim söz yazacağım. Saygıyı Zeynep Talud'a sağolsun, o yaz o esas sözleri de ben de biraz kalkkada bulundum. Ve onu, bunu dedi kim söyler biraz da muhalif bir sözleri vardır o şarkının. Bunu dedim, söylese söylese candan söyler. Ve candan hakikaten hiç ikiletmedi daha. Müziği duya duymaz Ferhat Göçer... E, ...Leonard Cohen'in... ...Dance Me To The End love, love söyledi. Onu aldık. Yani bunlar şöyle çok enteresan... ...bence... ...bu insanlar... ...benden ne özel bir para istediler... ...ne bir şey istediler... ...sadece kim olduğumu... ...ne yaptığımı... Evet. ...Türkçe sözlerini, İngilizce sözlerini... ...onlara yollayınca... ...bir hafta iki hafta içinde cevap geldi... Biz bunu yapıyoruz. Yaptık. John Lord maalesef albümün çıkışında çok az kala vefat etti. Yoksa esas projem onu buraya getirip onunla beraber çalmak. Çalmaktı. Onu. Süper. Bana göre çok güzel bir şeydi Susma. Canda Nerçet'in ikinci albümde o. Birinci albümde ilk şöyle başladık. İlhan Şeşen'le e, bir dostluğumuz var. Ama çok tasamimi değiliz. Yani benim öyle çok çaldığımı falan da bilmiyor. Bir gün aradım onu dedim ki ya benim dedim Türk pop müziğinde en sevdiğim şarkılardan bir tanesi sen benim e, dedi. Ben dedim abim haddim olmayarak bir şey yapıyorum hayır dedi. albüm yapıyorum ne albüm dedi. <gülüyor> Fotoğraf albümü. <gülüyor> Fotoğraf albümü. <gülüyor> ya dedim böyle bir. ha dedi nasıl ya dedi gerçekten evet dedim ve bunu çalmak istiyorum ben dedim albümde olur mu? Ya ne demekti? Tabii dedi olur dedi. Biz dedim gelelim abi sana dinletelim hani beğenmezsen Sen... hani hiç yormayalım." Yok yok dedi. "Ben gelirim siz neredesiniz?" dedi. Biz o zaman e, Volkan, e, Hürsever, Hürsever. E, Burçin Biker, Biker. şeyde yeni köyde bir e, stüdyoda çalışıyoruz. Ben de bu parçayı nasıl istediğimi onlara anlattım. O şekilde çaldık dedim ki İlan abi geldiğinde Aynı bu şekilde çalacaksınız. Hiçbir şey sormayacaksınız ona. İlhan geldi gitarıyla. Çaldık. Dinledi. Bir daha dedi çalar mısınız dedi. Bir daha çaldık. Kendi de çalmaya başladı. Tamamdır dedi. Sonra stüdyoda bir kere çaldı onu. Bir kere, bizim bütün kayıtlarım Sücüm kayıttır. Hı -hı. Hepsi. Çal, söyledi. Tamam mı dedi. Dedim abi tamam bir tane daha söyler misin dedim. Söyleyeyim dedi. Bir daha söyledi ama ilk söyleyişini koyduk. Hmm. <gülüyor> Genelde de <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle oldu. Orada <gülüyor> yakalım. Genelde de öyle oldu zaten. Nukhet'te de öyle oldu. Nüket Duru da benim bestemi ikinci albümde. Keşke burada olsaydın e, birinci albüm. E, kaldığımız yerden e, ikinci albüm. Kaldığımız yerden şarkısında Nüket e, Duru söyledi. Ondan sonra. E, Keşke burada olsaydın da yine benim bestem. Onu da Ayşe'ne söyledik. 90'ların çok ünlü bir şarkısı. O da sonra bizle çok uzun zaman çalıştı zaten, bizim solistimizdi. İşte böyle başladık. Sonra Sezen'i aradım bir gün. Ona dedim ki ya ben ne alt ettim? Yine ne yaptın dedi. Ya dedim albüm çıkacak. Ne albümü dedi odasına. Ya dedim işte müzik. Ee dedi. Ondan sonra, ya dedim senden bir şarkı isteyeceğim ama ben isteyeyim istemeyeyim mi ayıp olmasın? şimdi söylemeyin de. <gülüyor> Sana vermeyeceğim de kümemezsin. Delimiz ise gel ne istiyorsan burada dedi. Hatta o birkaç tane değişik şey de tavsiye etti aslında. Bunlar da sıfırdan şarkılar da söyledi. Ama biz el gibi istedik ondan. Sağ olsun onu da girdi uğraştı tekrar söyledi. Onu koyduk ondan sonra. Yani Fakat söylüyor. Kürşat şöyle bir şey olmuş. Bütün bunları izledikten sonra Hı. dinleyicilerin de fark edeceği bir şey var. Aa, tek bir yere değil, bir albüm bile yapsan hayatında çok insana dokunuyorsun evet. aynı anda. Bütün programlarda da öyle, yayıncılık hayatında aynı. da öyle. Evet. Yani böyle bir tarafım var. Bunu herhalde evet, çoktan ben, keşfetmişsin. Aslında dedim. o belki benim hayat tarzımla Tarzım, ilgili. Yani ben bir sürü şeyle ilgilenirim. Evet. Birçok yere dokunuyorsun. Evet. Yani. Hep, yani sıkılmam. Yani onunla da ilgilenirim. Da... Yani mesela benim müzik dinlemem çok absürttür. Yani belki hiç aklınıza gelmeyecek yani şey rap mi? müziği de bilirim. Bilmem nerede çıkmış bilmem macar bilmem nesini de bilirim. Klasik müziği de dinlerim. Yani deli gibi dinlerim. Şimdi mesela soruyorum ben arkadaşlar. Diyor ki abi sen nereden biliyorsun bu kadar şey? Kardeşim diyorum evde oturmuyor musunuz evet. bütün gün? Müzisyen değil misiniz? He? Ya bir radyoyu yaşsan. Hayır, zaten. zaten bunları duyarsın. Hani müzik dinlemek bir eziyet değil ki. Değil veya artık, bir çaba gerektirmiyor. Spotify'ı gani gani istersen yani. var. Ben evde boş oturduğum durmadan dinliyorum. Hı. Onu oradan dinliyorum. Bir de şimdi var biliyorsun bir şey koyduğun zaman diyor ki sana şunu tavsiye ediyorum. Onu da oradan görüyorsun. Hı. Bundan daha bedava ne var? Şimdi bunları dinlerim. Her zamanda... ...yazarken de mesela daha çok enstrümantal dinlerim tabii... ...kafam şey yapmasın diye, sözlere gitmesin evet. diye... İşte en çok Kit dinlerim, Çık dinlerim, Believe Us dinlerim filan... ...onları dinlerim. daha çok dinlerim... ...böyle... Ne, ne yani yiyorsun, o... ne içiyorsun diye programlardan sonra... ...yemek programından sonra sormayacağız... <gülüyor> <gülüyor> ...müzikle beslendiği ortada... Ortada, evet. evet. Aynen, ortada. Aynen. Evet, peki o zaman yine bir parçaya gidelim mi? Evet, ee, Charlie Hedden'dan bir parça evet, gelsin. Evet, yine Charlie Hedden'dan gelecek... Our Spanish Love Song. Our Spanish Love Song evet. evet, var mı bunun bir özel bir hikayesi? Bunun çok <gülüyor> özel bir hikayesi. Ama çok çok sevdiğim benim bir şarkı. Ondan sonra çok uzun zaman, bir sahnede de çaldık bunu. Tulu Tırpan'la özellikle çalıştığımız dönemde çok çaldık. Şimdilerde pek çalmıyoruz ama çok çok sevdiğim bir şarkıdır. Süper. O hep birlikte dinliyoruz. Gelsin. <gülüyor> ve sevgi laflayacağız dinleyicilerim. Yine yavaş yavaş bir programın sonuna geliyoruz. Hemen tabii ben Ahmet'e yöneldim. Ben, ben bu lafı sevmiyorum. Programın sonuna doğru yaklaşınca bana hüzün basıyor. Size ayrılan sürenin sonuna Biz geldik. Vardır. Şimdi tabii çok muhteşem konulardan bahsettik. Kitaplardan bahsettik, müzikten bahsettik. Bir de böyle bir kısaca oyunculuk deneyimi var. Onun üstünden de bir gidelim. Atlamış var. olmayalım onu da. Ya istersen ben işte 17, 17-18 yaşındayken tabii o zaman işte yani sanatla ilgili bir şey yapacağımı biliyorum ama tam ne yapacağımı bilmiyorum işte orada davul çalıyorum yok, burada bilmem ne yapıyorum, orada bir şeyler yazıyorum falan filan. O arada Ali Poyrazoğlu tiyatrosu, o zaman Ali Poyrazoğlu Koranabay tiyatrosuydu. Bir kurs açtılar ve çok çok iyi hocalar, yani Çetin Tekin Selimileri, Atilla Dorsay, bir sürü değişik kulvardan insanlar vardı. Hakan Altıner falan filan, Ali Poyrazol da hocaydı. Oraya gittim, bir sınavla alıyorlar. Sınavı geçtim, girdim. İşte bir sezon, yani altı ay filan orada. Ki o kurstan Nedim Saban, Cem Özer filan çıkmışlardır. Mezun ben de orayı çok iyi dereceyle bitirdim. Sonra e, Ali Bey ile Çetin Bey mi? Çetin Bey, ne diyorum. O zaman e, onların bir oyunu vardı, Çılgınlar Kulübü ki... ...Türkiye'de en uzun oynayan, Oyun en, en çok sevilen biri, oyunlardan tabii. biridir. Bir Fransız evet. oyunudur. Le Cajofolle miydi? Filmi de çekildi hem de iki ayrı versiyon çekildi. Ayrı çekildi. Evet. Ondan sonra dediler ki, sen e, burada oynayacaksın. Yani garson, marson bir şey. Yani zaten garsondan <gülüyor> başlanır, <gülüyor> fiyatro. Fakat ben aslında e, yani burada bir şey de söylemek isterim. Bu da enteresan. Şimdi aslında sahneye çıkıyorum. Onları yapıyorum. Televizyonda program yapıyorum ama ben aslında utangaç bir çocuğum. Zaten onun için yazar oldum. Ben aslında böyle çok ortada görünen, çok böyle ünlü olmaya falan meraklı birisi değilimdir. Yani sevdiğim bir şey değil esasında bu benim. Evet. Şimdi tiyatro sahnesinde de bir iki orada prova deney falan yapınca... Dedim ki ya bu benim istediğim şey bu değil. Bunu yapmayayım dedim. Onu bıraktım orada. Zaten işte o sırada hem gazete var hem evlenmişim hem okul var falan filan bir sürü hikaye var. Öyle devam ettik gitti. Şu aradan yıllar çok işte bir sürü Türkiye'de ünlü yönetmenlerin çoğu bana nedense bir rol teklif ettiler yani anlamsız bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> yani Hülya ve rol geldi. Bilmem <gülüyor> kimle de başlıyor geldi falan bir sürü gel. Ben de hep dalga geçiyorum bunlar. Ya bırakın bu işleri falan diyorum çünkü hepsi de arkadaşım zaten. Sonra bir gün şey Tomis Kiritlioğlu hatırla sevgilimi çekiyor. Daha döş çekiyor değil, oynuyor dizi zaten ve çok da tutmuş bir dizi. Çünkü ilk bana geldi dedi ki başucumda müzik çıkmıştı. Ben dedi bunun haklarını almak istiyorum. Bunu dizi yapacağım. <gülüyor> Ben dedim ki ben bunu diziye vermem. Çünkü dizi yani çok uzun bir şey ve mutlaka onu sulandırmanız gerekiyor. Yani. bütünlüğü korumanıza imkan yok ya. Yani dedim ki film yapmak istiyorsan Tom biz oturup ama diziye vermem ben bunu dedim. Ama dedi ben de o zaman buna göre bir dizi çekeceğim. Çek dedim. Hatta ilk ...yayınlandığında internette filan... ...işte bu Kürsünet Meclisi'nin kitabından... Kitabı ...alınmadır, mi? şudur budur yazmışlar filan. Hatta benim avukatım da aradı. Abi istersen bak. Neye bakacağım ya? Dedim, baktım, açtım. Seyredim. Çok güzel bir dizi dedim. Hmm. Bayıldım. Çok hoşuma gitti. Orada da birçok genç oyuncular da... ...meşhur oldular biliyorsunuz sonra. Evet, yani evet orada. tabii. tabii. Sonra. Beren Saat, Saat işte şey, ok, Okan... ...Yalabık çok çok iyi bir oyuncu filan. Neyse... ...sonra bunlar devam ediyor. Ne diyorlar... Günün birinde Tom İstekler Bu arada benim birkaç kitabımı daha film yapmak istedi. Falan onla da yapmadık. Sonra bir gün Nilgün'le ikisi Nilgün Hanım da senaryosunu yazıyordu. Çok iyi bir senaristtir. Dediler ki ya biz yeni bir dizi yapıyoruz. Bu şey bitecek. Hatırla sevgili. Yeni dizinin de dedi başrolünde seni istiyoruz. Onun da senaryosunu Çağın Irmak hmm. yazıyor. Geldi senaryo. Çok da güzel bir senaryoydu doğrusu. Ondan sonra dedim ki ya ben başrol oynayamam yani, yani onu, benim işim değil o, yani şimdi yani bunu yani yapmak için ben uğraşacağım şimdi ben kendimi biliyorum. Ben böyle bir şey girersem şimdi 24 saat bununla uğraşırım şimdi dersler alacağım bilmem ne yapacağım. bu saatten sonra bir de o kariyere gireceğim. Ve bir sürü de oyuncu var gerek yok filan. Bunun üzerine beni ikna etmek için dediler ki ya sen o zaman dediler biz e, yeni bir karakter sokuyoruz şeye. E, son 13 bölüme hatırla sevgili de bir e, doktor psikiyatr e, yurt dışından geliyor ve gerçek bir hikaye bu işkence uzmanı e, yani işkence görenleri tedavi eden bir doktor rolü var ya bu dediler sana çok uyabilir bir rol hani e, bir dene yani, belki hoşuna gider yani işteyse hani, değilse bir denemişiz e, iyi dedim ben de deney. neyse gitti <gülüyor> şimdi senaryo geldi ben de okudum senaryo <gülüyor> benim ilk oynayacağım gün ilk oynayacağım ben hı hı. 1 Mayıs kanlı 1 Mayıs çekiliyor kanlı 1 Mayıs günü benim rolüm şu orada aile var işte Ayda Aksel falan. bunlar bir aile ya hepsi ben alakasız bir tipim yeni gelmişim sadece tanışıyoruz yani bir kere görüşmüşüz falan fakat ben de o meydana gelmişim Taksim'de öyle bir şey oluyor ki ben aileyi özellikle Ayda'yı kurtarmak Hı. için bir hareket yapıyorum pamuk eczanesi vardır meşhur o zaman o olaylarda Hı. da zaten en başrolde olan şu anda da işte o ünlü otelin evet. yanındaki eczane orayı kırıyorum camlarını bunları içeriye atıyorum onları orada kurtarıyorum Hı. <gülüyor> Şimdi bu senaryo bana geldi gecenin saat ikisinde. <gülüyor> Ertesi gün çekilir. Tom Tomlis'i aradım gece ikide. Tom dedim. <gülüyor> senaryo okudun mu dedi? Okudum dedim. Çekeyim dedim. Benim Brad Pitt olduğum gibi bir şeyim <gülüyor> var mı? İzlerimi mi var? İzlerim mi var? <gülüyor> yani ben hayatımda ilk defa bir rol <gülüyor> oynayacağım. <gülüyor> Camları kırıp içeri gireceğim. gireceğim. Yo, ...kadınları oraya atacağım filan... ...ya sen dediğim, kafayı falan mı üşüttün... ...böyle bir şey yapamam ben dedim... ...ya yani bunu yapmam için 10 tane prova falan yapmam lazım en aşağıya... ...dur bir dakika falan dedi neyse... ...sonra değiştirdiler ama... ...değişme de şöyle oldu... Ee, ...bütün... ...olay patlayınca herkes... ...kazancı yok şimdi aşağıya kaçıyorlar... ...biz de Tarlabaşı tarafına... ...kaçıyoruz... ...ama 600-700 oyuncu var... Oyuncu. Kast var. Hmm. Ve yani bir kere de çekmen lazım. Çünkü o insanları tekrar tekrar, tekrar çekmen tek imkan yok. Hocam. Ben de orada onlarıza koşuyorum. aydayı bir yerde yakalıyorum. Ana sokaktaki bir apartmanın içine sokuyorum. Üstüne kapanıyorum. Onu kurtarıyorum. Rol bu. Evet. <gülüyor> Düşün ki bir yokuştan aşağı tamamen kast oyuncu değil. Değil. İnsanlar deli gibi koşuyorlar. Koşun. Kamera nerede, hangi kamera ne çek filan bir fikrimiz yok öyle zaten. Şey. İnsanlar yerlere düşüyor deben filan filan. Ben Ayda'yı yakaladım. Hakikaten şeye soktum apartmanın Üstüne kapandım. Şimdi Ayda'yla tanışmıyoruz. Şimdi ne zaman kesticeğini kestemiyor çünkü <gülüyor> öyle bir ses... bilmiyoruz yani ne zaman kim ne diyecek. Duruyorum ben. Ayda çok çekildi dedik mi? Biraz daha üstümde kalırsan aramızda bir şey olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> o bittiğini biliyor, biliyor rolün biliyor, de ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir çok hafabı olduk. Ayda Ayda'ya zaten e, 3 İstanbul dizisinden aşıktım. <gülüyor> Ondan sonra kendisine de onu söylemişimdir her zaman. Sonra çok eğlendik. Çok eğlendik o dizide yani. O kadar eğlendik ki. Benle müthiş dalga geçiyorlardı. Çünkü ben her şeyi çok ciddi alıyorum ama onlar çok alışmışlar artık. Tabii tabii. Şimdi mesela bir bölüm çekiliyor. Şimdi dizilerde şöyle bir şey oluyor. Bir sürü insan karakter olunca bazı karakterleri her hafta oynatmıyorlar. Yani hem para savaşçıdan hem şeysine. Fakat şimdi o karakter niye yok diye seyirci soruyor ya. Şimdi onu bir şekilde söylemen lazım. Şimdi ben bir doktorum, alakam yok yani aslında aileyle bir sabimiyetimi. Ben gelip soruyorum mesela şimdi Ayda'ya. Ahmet nerede? Şimdi benim sormam çok saçma aslında soruyor. Şimdi o da bana diyecek ki işte bilmem nerede. Tamam Şimdi beni çekiyorlar ya. Ben söylüyorum. O bana oradan, sana ne? <gülüyor> Diyor. <gülüyor> ben tabii ki <gülüyor> yönetmen sinirleniyor. 5 <gülüyor> kere çekiyoruz sahneyi. Okan yalabık. Burada oynuyorum. Şuraya arkaya saklanılır. <gülüyor> Oradan bak, laf atıyor. Çok iyi. Beren <gülüyor> Saat'le <gülüyor> en son bir, en son bölümü çekerken kendimize bir Türk filmi çektik. <gülüyor> ...bunun kocasıyla ben aldatıyorum falan böyle bir şey... ...kendi <gülüyor> film çektik. Film içinde film. Evet, Çok <gülüyor> eğlendik o yüzden. Çok iyi. Sevgili Kürşat, ee, bir şey soracağım evet. peki. Şimdi... Aa, ...burada tabii... ...inanılmaz bir de... ...hayran kitlesi var. Bütün bu kadar işten Estağfurullah, dolayı. Estağfurullah değil. <gülüyor> Hatta... ...şu anda programa gelirken bile bana... ...ya dediler, madem gidiyorsun... ...Kürşat Başar'la bir radyo programı yapıyorsun... Biz de tanışalım mı dediler. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> ne güzel. Aa, bu hayran kitlesiyle nasıl başa çıkıyorsun? Ya ben bu Zordur. şöyle söyleyeyim. Bunun en sevdiğim bir iki tane hikaye var böyle hayatımda. Bir gün başucumda müzik yeni çıkmış. Burada ulusta yürüyorum. Kaldırımlarda biliyorsun dar ya. Evet galiba. evet. Karşıdan da iki tane hanım geliyor. Onlar da şofman gibi yürüyüş yapıyorlar. Tabi ben inmek zorunda kaldım onlar gelince birden durdular bana baktılar bir tanesi böyle yaptı. A a başucumda müzik ayol dedi. <gülüyor> Kürsat başar demedi. <gülüyor> ben bir yazar için dünyada bundan daha güzel bir şifat <gülüyor> <gülüyor> duymadım yani. yani. Yok sen çok yakışıklısın yok falan değil. A a başucumda müzik dedi kadın <gülüyor> yürüyen kitap bu <gülüyor> Bu şahane bir hikaye budur bir tane daha var eee festivaline gitmiştim. Ee, Sevgi Hülya Aksu'lar e, düzenliyordu. İşte Masar, Fuatlar falan orada İsmailaca falan. Masar, İsmail ben falan yürüyoruz meydanda mı? Çok kalabalık. Ee, bayağı bir kalabalık var. Yürürken birdenbire bir kız fırladı önümüze. Kucağında bebek var. "Cüsnat Bey, Cüsnat Bey" dedi. "Buyurun dedim. Bu sizin eseriniz" dedi. Cüsnatlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle bana dedi. ...belliydi ne bok oldun dedi. <gülüyor> <gülüyor> hikaye, çok güzel bir hikaye. Benim o zaman aşkı bulmanın, korumanın yolları diye bir <gülüyor> romanım çıkmıştı. Bu hanımefendi... ...nişanlısıyla kavga ediyorlar. Ayrılıyorlar. Çok üzülüyor, bilmiyoruz, ağlıyor diyoruz. O sırada kitabı okuyor. Kitabı çiziyor belli yerlerine falan. Bir zarfa koyup adama yolluyor. Adam onu okuyunca kendi hatasını şeyini anlayıp tekrar geliyor ve evleniyorlar ve çocuklar çocuğun adını da benim kitabımdaki kahraman Selin koymuşlar. Onun için sizin eseriniz Gerçekten. diyor. Harika. Çok güzel. Bu benim için hayranlık hikayeleri bu. Onun çok dışında güzel. çok Önemli bir şey değil yani sonuçta herkesin hayranları var yani evet, hayatta yani bunlar ama tabii bir yazar için çok muhteşem. Bunlardan şey daha yani. güzel hayranlık hikayesi olmaz. Şey olmaz yani. vallahi hakikaten öyle. Evet vallahi yani. Peki e, o zaman son parçaya geliyoruz. Son parçaya gelmiyoruz Hayır. daha var. Ondan sonra da gençlere gideceğiz. Aa tamam. Son parçayı e, sevgili Kürşat Başar'ın seçtiği bir parça, bir tane de Türk caz müzisyenlerinden seçelim dedik. Hmm. Ee, kimden geldi? Atilla. <gülüyor> kimden olabilir? <gülüyor> Türk yazmış seni deyince. Kerem'den geldi tabii. Kerem, Kerem Görsev'den geldi. geldi evet. Relaxing geldi. Bunun bir hikayesi var mı? Kerem'de. Ya tabii biz Kerem'le çok eski dostuz. Yani neredeyse 40 yıllık, artık 30 küsür yıllık dostuz. Onu ilk albümleri de Hensen Lips de bana ilk yollamıştır. İşte Relaxing'i de ilk yollamıştır. Hep ben heyecanlanmışımdır onu. Çok severim çünkü onu yaptığı şey. Onun sanatına olan hayranlığı, onun o hırsı, onun o çalışması her zaman beni çok mutlu etmiştir. Çok birbirimizi çok fazla görüşmesek bile son evet. zamanlarda. Hep birbirimizi böyle bir uzaktan severiz <gülüyor> <gülüyor> onlar. Ona da hakikaten benim çok sevdiğim bir dostum. ...çok da büyük başarılar elde etti... ...çok da güzel kendine kurduğu bir sistemi hep devam ettirdi... ...benim gibi böyle dağınık değildir o... ...o bildiği şeyi Yolda, üzerinde yürür... ...ben böyle dağınığım biraz... ...çünkü ben bunu seviyorum... ...ben şöyle düşünüyorum yani... ...hayat... ...yani bana mesela bazen derler ki... ...ya abi, evinde otursan hani sırf yazsan <gülüyor> falan... ...evimde oturup sırf yazsan bunalıma girerim ben... ...beslenemem... ...çünkü yazmak yalnız bir iş... Ama ben mesela bu son on küsürü yıldır sahneye çıkıyorum. E sahneye çıkmak tek başına bir şey değil. Birileriyle bir şey yapıyorsun. Bir, yani onlarla da bir e, sinerji oluşuyor. Evet. İki, karşında insanlar var. Oradan anında tepki. Yani bir kitabı sen iki sene, üç sene deli gibi burada yazıyorsun. Sonra tepkisini bilmiyorsun. Evet, doğru. Onlar okuyacak. Sonra, sonra bir, bir yerden şey duyacaksın. Bir şey Halbuki yerinde. Ona da başka başayız. Doğru. Evet. Evet. Evet. Şimdi senin söylediğin Hendzi Lips CD'si ilk CD'si Kerem bana getirdi. Abi dedi, onu bir dinle dedi ilk CD'yi. Dinledim daha plak çıkmamış halinde. Dedim ki, bana da bir tane ben çok blues severim. Bana bir tane blues parça yazsaydın dedim. <gülüyor> Yok ki dedi. Sen de mi uğraşacağım dedi. Çekti gitti. Dedim lanet olsun ya. Yani bir tane bir şey istedim kardeşinden. <gülüyor> ve Hayır dedi. <gülüyor> Derken CD çıktı, bir tane verdi bana. Ben de arabaya taktım, CD'yi dinledim. Döndüm, eve geldim. <gülüyor> Hoşuma gitti. Zaten bildiğim parçalardı. Evde bir daha dinledim. Bu sefer aldım, CD'nin arkasını okuyorum. Son parça, AG Blues. Ha, Hı -hı. Yani evet, yani. bana yazmış AG Blues diye. Gözümden yaş geldi e, Evet, sağ Peki, o zaman Kerem Görsev'den geliyor. Relaxing. Sonra son... Bu soru için tekrar birlikteyiz. Müzik Laflayacağız dinleyicileri. Harika bir program. Perşembe dinleyenleri kesmeyecek. Cuma bir daha dinleyecek. <gülüyor> o da kesmeyecek ondan sonra. Sonra da Spotify'dan tekrar tekrar dinleyecekler. Spotify'dan tekrar tekrar dinleyecekler. Vallahi biz bile dinleyeceğiz defalarca. Evet. Aa, gençlere ne diyeceksin diye soracağım sevgili Kürşat Başarı ama... ...zaten bu hikayeyi dinleyenler... ...on parmakta on marifet. Yüzmediği sular yok. Kafadan dalmış hepsine. <gülüyor> Aa, peki ne diyelim gençlere? Aslında çok basit birkaç şey söyleyeceğim. Bir tanesi... Zaman... Hayattaki en kıymetli şey... Günde bir saatinizi... Herhangi bir şeye ayırırsanız... Herhangi bir şeye... Ne olursa olsun spor olabilir... Hobi olabilir... Müzik olabilir... 10 yıl sonra... Onda ilermiş olursunuz. E, günde 20 sayfa kitap okumak en fazla insanın yarım saat 40 dakikasını alır. Günde 20 sayfa kitap okursanız, bir ayda ne kadar okursunuz? 600. 600 sayfa. İki kitap mı demek? En aşağı. En aşağı. 10 yılda 6 bin sayfa. Ve her kitaptan mutlaka bir şey öğreniriz. Hmm. Kitap okumak sadece bir hani şimdi bizde böyle bir laf var da boş vakitlerimde. <gülüyor> kitap okuyorum. <gülüyor> Hayır, boş vakitnde okumayacaksın. Ama o 20 sayfayı okurken cep telefonlarınızı bir kenara bırakın. O Instagram'ı filan unutun. O Instagram'a verdiğiniz 3 saati, 4 saati sadece ben yarım saatinizi istiyorum. istiyorum. O yarım sen size o Instagram'da öğreneceğinizin bin katını öğretir ve çok daha güzel öğretir. İki, Kendi dilinizi iyi öğrenir. Kendi dilinizi iyi öğrenmek edebiyat okumakla olur. Ama Türk edebiyatı okumakla olur. Bizim maalesef kötü bir alışkanlığımız var. Biz Türk yazarlarını, Türk entelektüelleri pek sevmez. İspanya'dan bir yazar gelsin. Acantin'den gelsin, Nikaragua'dan gelsin, ona bayılır. <gülüyor> Üstelik onu çeviriden okur. Mesela Kafka okuyorum diyen varsa Türkiye'de, onlara ben söyleyeyim. Eğer Almanca'dan okumadılarsa Kafka okumadılar onlar. Kafka'nın yazdığı şey o Türkçe çeviriler değil. Kafka okuduktan zannederler sadece. Onun için Türk dilini okuyacaklar. Hüseyin raham Gürpınar okusunlar... ...Sait Faik okusunlar... Yaşar Duri Güntekin okusunlar... ...Abdülak Şinay Sesar okusunlar... ...ben kendi yayınımı bile... ...bunların hepsinin orijinallerini bastırmak için... ...çok uğraştım, bastırıyoruz da şu anda... ...basıyoruz hepsini yapıyoruz... ...bu değerlidir... ...şöyle söyleyeyim gençlere... ...diyecekler ki, e ne olacak yani onları okuduk... ...orada birçok şey öğrenirsiniz ayrı da... ...bir dili... ...çok iyi konuşmak çok önemlidir... Bu banka, bankacı bile olsanız, banka toplantısında bile işe yarar. Ayrıca kitap okumak, sanatla ilgili olmak özellikle uluslararası platformda sizi bir yerden bir yere taşır. Çünkü orada çok saygı duyulur bunları bilmenize. Hangi meslekte olursanız olun, evet. müteahhit bile olsanız. Üç, bir kızı tavlamak istiyor musunuz? Bunu çok dikkat dinliyorlar şimdi. <gülüyor> Kulak kabarttı herkes. Bir kadının kalbine giden yol sözcüklerden geçer. Bu başucumda müzikteki bir cümlenin. Gerçekten de öyledir. Ve bir insanın da ben şimdi burada gırgır olarak kız tavlamak dedim. Bir insan insan annesiyle de, arkadaşıyla da, başka birisiyle de güzel konuşmayı öğrenirse o her hani bizde bir laf vardır ya ...tatlı dil deli, yılanı deliğinler... ...aslında çok güzel bir laftır. Biz maalesef... ...son yıllarda özellikle... ...kaba konuşmayı... ...filmlerimizde, dizilerimizde... ...televizyon programlarında... ...kaba konuşmayı, küfretmeyi... ...terbiyesizlik yapmayı, herkesi eleştirmeyi... ...bir şey zannediyoruz. İnsanları eleştirmeden evvel... ...kendilerini onun yerine koyarlarsa... ...bir an için... ...o zaman... Bu empati dünyanın en önemli işlerinden biridir ki yazarlığın da temelidir. Hani bazen bana sorarlar bu karakteri nasıl yarattınız? Ben karakteri yaratmadım. Bir empati yaptım ama bir kadının ağzından yazmışsınız. Fark etmez. Bir ağacın ağzından da yazabilirim. Vasconcelos yazdı. Kayığım Rosina. Ağaç da olabilir sizler. Yeter ki kendini onun yerine bir koymayı düşün. Onu dinle. Son olarak da söyleyeceğim şey şudur. Hayatta size ne sunulursa sunulsun. Gerçekten içinizden gelip istemiyorsanız onu yapmayın. Bir şeyi çok istiyorsanız kim mani olursa olsun yapın. Çok güzel. çok güzel. Harika. Ağzına sağlık. Şahane. Harika, harika. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok, çok İnanılmaz teşekkürler. güzel bir program Ağzına oldu. Şeref Şahane bir program geldi. oldu. Ne güzel. Konuk ettin bizi. Sağol Harun. Son var. parça... Sevgili Kürşat Başar'dan gelsin o zaman. Ee, şimdi bir, evet bu parçanın orijinalini program içinde çaldık. Ese Ego'yu ama tabii ki Kürşat Başar ve Levent Yüksel'in e, versiyonunu da dinlemek e, keyifli olacak. Kayboldum. Kaybol. Kayboldum diyeceğiz e, ve programı kapatacağız. Teşekkür ederiz tekrar misafirim. Ben, ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de iyi akşamlar. iyi, akşamlar, i̇yi haftalar dilerim. İyi akşamlar. Gelmek hayatımın hatasıydı Anlaşılmaz susun bir halim vardı Sana inat seni Sevdim yine sevdim Kendinden hiç bahsetmezdin nedense Belki de uçurumlar vardı Aramızda seninle Ulaşılmaz uzak bir halin vardı ana inat seni sevdim yine sevdim kayboldum bu hikayenin içinde farkına bile varmadan gözlerinde kayboldum kendimi senden sonra unuttum bildiğim tek şey varsa kayboldum yokluğunda aşkın suya yazılmış bir Belki de peşinden gelmek hayatımın hatasıydı. Anlaşılmaz suskun bir halim vardı. Sana inat seni sevdim yine sevdim. Gözlerinde kayboldum Kendimi senden sonra unuttum Bildiğim tek şey varsa Kayboldum yokluğumda Aşkın suya yazılmış bir yazıydı Belki de peşinden gelmek Hayatımın hatasıydı Anlaşılmaz suskun bir halin vardı bana inat seni sevdim, yine sevdim. Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygini. Ne yapacağız? Joycaz da laflayacağız.